Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Yeni bir soruların peşinde ile yine hızlı bir programla, yine dolu bir programla karşınızdayız. Bugün 12 Zilkade, 1443. Ee, kıymetli Hocam, e, hoş geldiniz. Hoş Zapanlar bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen değilsin. Çok teşekkür ediyorum. Hocam izleyimizin devamını... E, Ele almaya çalışacağız. 1302 Zu konuşmuştuk. Geçen hafta Osmanlı'da bu aralıktaki felsefe bilim hayatını. Bu haftada 1389 ile e kadar evet. İstanbul'un fethine kadar o Feth'e kadar meselesini soracağım. Evet. Yani siyasi bir mesele ilim, felsefe bilim hayatını nasıl belirler diye. Evet. Ama öncesinde bu hafta içerisinde zannediyorum Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde bir sempozyum vardı adeti olduğu üzere niye direkt bu soruyla giriyor diyen ilk defa programımızda karşılaşan dostlarımız olduysa onlara bilgi vermiş olayım. İhsan hocamızın haftalık programında takip etmeye çalışıyoruz bir yanıyla burada. Dolayısıyla bu hafta ne yaptı hoca sorusunun cevabı? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde İhsan'la birlikte bir sebebi telif sempozyumu vardı. Evet, evet. Gerisini sizden dinleyelim hocam. Neydi o? Evet, şimdi Fatih Mehmet Üniversitesi'nde bir yazma, araştırma merkezi, araştırma ve uygulama merkezi var. Doktor öğretim üyesi Sami Arslan başkanını yürütüyor. Burada bildiğimiz yazma kültürü. Çünkü bizim geleneğimiz büyük oranda yazma eserlerden oluşuyor. Bu eserlerin çok çeşitli açılardan araştırılmasını kendine konu edilmiş bir merkez. Bu merkezin İslam Araştırma Merkezi ile... ...iki Diyanet İstanbul İslam Aslan, birlikte düzenlediği, başka paydaşların da olduğu... ...uluslararası bir sempozyum idi bu. Onun açılış konuşmasını yaptım. Yani burada amaç şu... ...İslam medeniyeti de genel olarak ama özellikle de Osmanlı döneminde... ...bir insan niçin eser yazar? Burada eser derken... ...buna dini ilimler, edebi bilimler, dil bilimleri, mantık, matematik bilimler, felsefi bilimler... Efendim e, aklınıza gelebilecek. Elle neden kalem olur? Evet, neden kalem olur? Niçin e, eser yazar bu? Bunun... bir e, şey ürünlerde dahil. Tabii tabii. Tüm eserler. Hı, şiir, de. şiir de. dahil. Hı hı. E, bu e, sebebi telif yani telif etme sebebi. Tabii burada telif ne demek? Sebep ne demek? Biz bunları genelde böyle tek anlamlı gibi zannediyoruz ama bunların mistakları çok farklı katmanlı anlamları var. Ondan sonra <gülüyor> Bunların çeşitli alanlardaki farklı tezahürleri nasıldır? Gizli ve örtük nedenler olabilir. Bunlar üzerine çok çeşitli alanlardan gelen akademisyenler bildiriler sundular. Ben de onun açılış konuşmasında bunun genel bir çerçevesini çizmeye çalıştım. Muhatap kavramını esas olarak. Hmm. Hangi muhataba göre eser telif ediliyor? O muhatabı da katmanlı bir şekilde tabii düşündük. O gayet güzel bir Çok sempozum oldu. bereketli bir yer gibi durduğu için söylüyorum hocam. Hani konumuz bu değil bunu çoğaltmayacağız ama yine de belki böyle zihninizin kenarında kalan aslında konumuzla alakalı. Lezzetli bir şey vardır diye. Tabii, konumuzla alakalı. Mesela diyelim ki bir Osmanlı döneminde Kadızade-i Rumi Niçin astronomi kitabı yazar? Niçin geometri kitabı yazar? Ya da Monla Fener niye mantık kitabı yazar? Niye usul kitabı yazar? Değil mi? Ya da bu sorunun cevabı bir tarafıyla da düşünce tarihini e, yazmamızı sağlıyor. Tabi yani bir tür kitabın sosyolojisini yapıyorsun. Kitabın psikolojisini yapıyorsun. Yani o, o kitabın hangi sosyal saiklerle yazıldığını, hangi politik e, ortamda üretildiğini niyetlerle. Yani hatırlarsan bu programın başında konuşurken ne dedik? Bilgi nedir? Bilgiyi kim üretir? Niçin üretir? Bilgiyi kim tüketir? Hangi kurumlarda üretilir? Bilgi nasıl dolaşıma sokulur? Taşıyıcı araçları nelerdir? Değil mi? Tüm bunları dikkat alacaksınız ki o bağlamda üretilmiş bilgi hakkında bir yargıda bulunabilirsiniz. Ya da yargınız doğru olabilsin. E tabii. Genel ilkemiz neydi? Herhangi bir şey hakkında yargıda bulunmak o şeyin tasavvurunun bir uzantısı. Tasavvurunuz yoksa o, o şey hakkında yargıda bulunamazsınız. Ona biraz sallama denilir yani. Genelde yaptığımız şey de bu. E, tarihi bağlamı bilmiyorsunuz. O bağlamdaki olgu olaylardan haberiniz yok. yani e, araştırma yapmamışsınız. E, ama masa başı ahkam kesmek e, kolay. O açıdan bu sebebi telif gibi ve benzeri çalışmalar... ...bize e, Osmanlı döneminde... E, ...eser üretme, eser telif etmenin bir tür tırnak mantığını veriyor. E, bu, bunu ve bu daha büyük ölçekte de ilim hayatının e, nasıl ceyan ettiğini nasıl aktığı bilginin dolaşımı bilginin üretimi konularında bir tasavvur elde ediyorsunuz Eyvallah bir magazin e, ne ilişkin bir soru belki Hani ilk e, lezzeti dediğim oydu biraz hocam e, illaki vardır kişisel nedenlerle tabi kitap e, olmalı orada mı? çok spesifik böyle çok ayrı calıklı bir konu yani bir sultan mesela çok alakasız bir mesele ile ilgili. Sultanı geçelim mesela bak İzzettin Zencani var 13. yüzyılın ikinci yarısında. Ee, bu Tabii sarf kitabı e, yazan biraz karışık babasıyla karıştırılan bir adam aynı zamanda. Şimdi bunun bir cebir kitabı var. Kıstasıl muadene fiil mücver bir mukabele. Belirsiz denklem analizleri, diyafonitik denklemler dediğimiz. İşte o kitabın girişini okuduğum zaman mesela telif sebebi çok ilginç. Çünkü bu yıllarca hocalık yapmış. Büyük ihtimalle Meraga'da, Tebliz'de yani o... ...İlhanlı coğrafyasında hocalık yapmış. Cebir öğretmiş. Hmm. birisi Denklem analizleri yapmış. Ama kitap yazmayı aklına getirmemiş. Başka alanlarda yazmış. Fakat... Diyor ki... Girişte... Dibacı'da... Bir baktım ki benim derslerime girip benden bu konuları öğrenenler kitap yazıp tafra... ...satıyorlar ötedeberi de. Çok canım sıkıldı. Oturdum bir kitabı yazdım. Bunu da söylüyor. Bunu da söylüyor. Yani... Böyle ilginç e, sebebi telifler de var. Psikolojik saygı, hatta örtük şeyler. Ben ona... ...askıda neden diyorum. E, ilk bakışta size bir sebep veriyor müellif ama... aslında o bir şeyi örterek yapıyor onu. Değil. Tabii tabii. Yani Mevlidi Şerif'in bile... Değil mi Süleyman Çelebi'nin, Şerif Mevlidi Şerif'inin bile telif sebebi... ...o dönemdeki bağlamla son derece alakalı. Ya da Davud'ul Kayser'in ithaf-ı Süleyman'si telif nedeni büyük oranda ne olarak gösteriyor? İşte Süleyman Paşa bana bir kitap verdi. Ben de ona hediye olsun diye... ...bu kitabı yazdım. Değil tabii yani. Dışarıdan gelmiş bir alimin kendi ilmi kudretini göstermek üzere çeşitli konularda... E, ...problemli alanları seçip yazdığı eserler bu ki. O açıdan e, ilk bakışta o... ...eseri ben şunun için yazdığıma da fazla itimat etmemek lazım. Hmm. Bu kıs doğru da olabilir ama... Ört, ...bir şeyi örtmek için de yapılıyor olabilir. O açıdan e, yaklaşık... 40-50'ye yakın sebep tespit ettiğimi hatırlıyorum şeyde. Farklı tabii, sebep. Tabii tabii yani. Hmm. Bu politik nedenlerden psikolojik nedenlere kadar arada onlarca neden olabilir. Biraz şundan dolayı sordum. ben Bugün ansiklopediler var, internet var. ilgi alanlarımızın dışında herhangi bir şey önümüze düştüğü zaman tiyatronun bir şeyi ya da operanın bir şeyi bir alanı, bir bölümü, ee, yazıp neymiş diye bakabiliyoruz. Dönemde yok böyle bir şey. Sultan sipariş verip yok. şu konuyu anlayayım, bir şey yaz bana. Emin ol, Emin ol bu tür teliflerde sultanların fonksiyonu yüzde 10'u geçmez. Öyle değil o. Hmm. Bazen çoğalabilir. Ee, yani bir insanların eser telif etmelerinin nedeni, bazen öğrencileridir, bazen meslektaşlarıdır. Bazen o bilimin konusudur. Mesela diyelim ki, daha önce de belki bahsettik, Tuhfe adlı eserler, Büyük oranda Hicaz'da yazılır. Orada bulunmanın bereketidir o. O sultanın ile alakalı. Matematik kitabı da yazılır. Felsefe kitabı da yazılır. Adı da Tuhfe'dir genelde onların. Bu mescit namazı gibi bir şey. Tabii tabii yani orada bulunuyorsun. Oranın bir bereketi var. Ona inanıyorsun sen. O bereketli bir kitap yazıyorsun. Matematik kitabı adını Tuhfe koyuyorsun. Hmm. O açıdan o, bu çok da yanlış bir imaj. Böyle. Ya Bugün de var. Şimdi siz akademik makaleyi yazıyorsunuz. İşte akademik ünvan almak için. Değil mi? Tamamen ünvan odaklı hmm. Türkiye'de özellikle. Dünyada da böyle çalıştığım e, coğrafyalarda da, e, Anglo-Sakson dünyada da böyle. insanlar akademisyenler büyük oranda yayınlarını akademik rütbe almak için yapıyorlar. Bu şimdi belki 100 yıl sonra 200 yıl sonra dalga geçirecek. Tüm bilgiyi e, akademik kariyerlerine bağladı bunlar diyecekler. Ama bugün için kimse ayıplamıyor bunu. Tabii, tabii dönemin bilgi üretim koşulları ve onun karşılıklarıyla alakalı şey bu. Buradan yargılamak kolay. Yok efendim sultana yazmış. E, yazacak tabii o dönemin mali gücünü kontrol eden bir iktidar var. O iktidarın e, talepleri de söz konusu şüphesiz. Yani o şekilde cehreni etmiyor meseleler. Sultan yazmak ya da sultanın talebi bunlardan bir tanesidir. Kiriye var 40-50 tane daha sebep. Sadece sizin tespit ettiğiniz. Evet, tabii tabii onu kümelendirmek çok zor. Bir modellemesini yapmak kolay değil. E, çünkü çok büyük bir zaman diliminden bahsediyorsunuz. İslam dünyası diyorsunuz 1500 yıllık. Çok büyük bir mekandan bahsediyorsunuz. Endülüs'te farklıdır, o Mısır'da farklıdır. Orta Asya da farklıdır, Balkanlar da farklıdır. E, sırf Türkçe'yi öne çıkartmak için de bir eser telif edebilir. İşte bir konuyu çözmek için de yapabilir. Yani o kadar çok farklı telif sebepleri var ki çok son derece zengin Eyvallah. başka bir açıdan da. Evet. Öyle o bir sempozyum vardı evet. çarşambadan, cuma'ya. 3 gün Cuma sürdü ve çok verimli güzel tebliğler sunuldu. Ee, oradaki kitaplaşacaktır, kitaplaşacaktır zannediyorum çaktır. zaten. Tabii, kitaplaşacak. ee, oradan da takip evet, etmek evet. mümkün. Hocam şimdi e, geçen hafta e, girişte söylediğim gibi 1302 ile 1389 arasını Osmanlı'da felsefe bilim hayatını konuştuk. Siz bu tarihlerin teşekkür dönemi dedik ona. Teşekkür dönemi evet. dedik. Siz bu tarihlerin e, rastgele olmadığını, evet. tasnifi e, iyi ve planlayarak yaptığınızı söylediniz. 1302 kuruluş, 1389'da yüksek İslam kültürüne geçiş. Geçiş. Efendi Efendi'nin Bursa'ya gelişi. Evet. Yani burada e, çift taraflı bir şeyden bahsediyoruz. Bir tarafıyla sultanlık dediğimiz yani beylikten sultanlığa geçiş, geçiş. Sultanlığa geçişin de o dönemdeki şartı yüksek İslam kültürü. Bu yüksek İslam kültürü de eşittir hukuk demektir. Yani Kurjans toplum yapısının hukuka dayanması ve niye hukuk sistemin belki kurulması. Hani bu tarihe kadar da bir hukuk söz konusu Yok, ama bütün bu, sistem... Burada değil mi? burada kastettiğim tam anlamıyla o dönemde cari olan fıkhın hakim olması. Her şeyin belirli bir yani hukuk niye önemlidir biliyor musun? Yani şehir kurman lazım. Kısaca Türkçesi bu. Şehir kuracaksın. Elbette ondan önce de şehir var. Ama bunu çok sistematik bir hale getirmek. Şehir niçin önemli? Pek çok açıdan ama en önemlisi öngörülebilir bir hayat sunuyor size. Ya bu sizin için önemli. Eğer bir devlet kuruyorsanız öngörülebilir bir hayat kurmanız lazım. O şehirde bulunan insanlar yarınlarından emin olmaları lazım. Davranışlarının tanımlanması ve hangi davranışı yaptığında ne elde edeceğini ya da ne elde etmeyeceğini, nasıl ceza nasıl ödül alacağını en azından... Bilmesi lazım. Çünkü yarından emin olmayan bir insan... ...maddi eman olmayan bir insan iş yapmaz. Tedbir alır sadece. Değil mi? E o açıdan e, Yüksek İslam kültürü ısıtibarla... İslam medeniyeti tecrübesini dikkate aldığımız zaman büyük oranda hukuk demektir. Bir tarafıyla da nazari düşünce demektir. Usul düşüncesi yani. E, kastettiğim bu. E, rasyonalitenin ya da istidlali bilginin... E, ...azami derecede arttırılması biz bunun yavaş yavaş başladığını gördük hatta ikinci Murat birinci Murat Asun'dan ussuk kitaplarından da bahsettik evet. ama bu çünkü sultanlık için sizin o dönemdeki meşruiyet kaynağı olan Kair'deki halifeden bazı semboller almanız lazım bu sembollerin severilebilmesi için yüksek İslam kültürünü temsil eden sembollerin ülkenize bulunması gerekiyor hmm. yani o dönemin şartlarına da bakmak lazım meseleye. Ve Bunun sebebi, telifi de o zaman siyasal bir çıktı. Ne? Tabii ama bunu yapabilmek için de sizin o yüksek İslam kültürünü o dönemde en üst seviyede temsil eden bir isimli davet etmeniz gerekiyor. Ama bu öyle bir isim olacak ki, hem Osmanlı'nın tecrübesi hem de Anadolu Selçuklu tecrübesi, Anadolu'daki o e, İslam yaşama tecrübesi diyelim ona, o tecrübeyi bilecek, onu içerecek. Hmm. O açıda Molla Fener iyi bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Seçil, e, yani, seçilmiş, mesela, tercih edilmiş tabi kesinlikle. Bu ikinci kısmı ben biraz e, anlamaya çalışıyorum hocam. E, hani 1389 Molla Fener'in Bursa'ya gelmesi, medrese sistemini geçen hafta söylediniz. Yeni bir e, düzenleme ile hmm. ele alması tamam. 1453 bunun sonlandığı Şimdi, yer. Sonra neye evriliyor hikaye? Bir de siyasal bir tarihi neden pers ve bilim hayatını konuşurken yok 1453 siyasal bir tarih değil nedir ee, Batı e, Türklerin ya da Uğuzların e, tarih sahnesinde yeni bir evresidir 1453 e, o ayrı bir iş onun üzerine konuşacağız ama şunu söyleyeyim şimdi geçen e, dün Almanya'da bulunan e, Türk gençleriyle bir çevirim içi sohbet yaptım yaklaşık iki saat kadar. Orada da onu söyledim. Ben bu tarihsel konuları kendi akademik çalışmalarımızda tarihsel malzeme olarak incelerim ama bunlar üzerine konuşurken hiçbir zaman orada kalmam. Yani bunları bugüne nasıl taşıyacağımı ya da bugüne mukayese ederek anlamaya çalışırım. Hatırlarsan dedi ki Endülüs bizim için büyük bir laboratuvarı vardır her açıdan. Bu... Molla Fenari ile 1400 ilçe arası dönemde bir imparatorluk nasıl kuruluru anlamak için son derece önemli bir laboratuvar vardır. Hmm. Yani atalarımız atalarımız diyor da bu dıgıdık değil işte bu mesela Dıgıdık meselesi değil. Nasıl ilim bir imparatorluğun kurulmasında istihdam edilir? Bilgi yani. ilmi burada bilgi anlamında kullanıyorum. Tabii bu bilginin e, temsil edildiği farklı disiplinler, farklı alanlar var. O açıdan e, bu dönemi iyi anlamak e, bizim herhangi bir devlet yönetiminde o devleti büyütme genişletmede, genişletmede ne tür e, unsurlara dikkat etmemiz gerektiği konusunda da bize çok ciddi bilgiler verir. Bu sadece kendi içimizde değil çevremizle olan irtibatımızı da e, oradaki davranış biçimlerinde mesela diyelim ki e, 1408-9'da GRID'de yapılan toplantı. Bu toplantı pek bilinmez. Ne toplantısı hocam bu? Ee, Osmanlı alimleriyle Bizanslı alimlerin İtalyadan büyük ihtimalle, orada henüz bende bilgimiz yok alimlerin gridte yaptığı bir toplantı var. 1408 ya da 8. 9. Tabii. Nedir konusu? Biz onun üzerine konuşacağız. Hmm. Ee, çok ayrıntılı bilgimiz yok ama tahmin ettiğimiz şeyler var. Ee, şimdi e, diyelim ki o dönemde biraz sonra üzerine konuşacağımız. Bizansla Bizans demeyelim Doğu Romalı entelektüellerin, özellikle Gemistüs, Platon'un e, Edirne'de ve Bursa'da tasavvuf tekkelinde ne işi var? Anlatabiliyor muyum? E, ne oluyor oralarda? Şimdi sizin herhangi bir iş yaparken e, yalıtılmış bir dünyada olmadığınıza göre çevrenizde bir sürü farklı kültürler var. Bunlarla nasıl ilişki kuracaksınız? Nasıl irtibatlar geliştireceksiniz? Şimdi e, kurulmakta olan bir kültürün dikkati ne olmalı? Nelere dikkat edilmeli mesela? İçinde yaşadığınız gerçeklikle irtibat nasıl kurarsınız? Bu gerçeklikle yani gerçekliği iman ederek içinde yaşadığınız gerçeklik iman ederek belli bir inşa faaliyetiniz mümkün mü? Şimdi bu dönemin bize verdiği önemli şeylerden bir tanesi. Osmanlı siyasi erkinin ve o siyasi erkin arkası yanında bulunan entelektüellerin yaşadıkları şimdiyi çok iyi analiz edip bir sonraki süreci inşa etmeye başladıkları. Yani bu ekip olmasa İslam'ın fethi olmaz. Yani sizin ordunuzun güçlü olsa bile elinizde tutamazsınız onu. Yani Fatih Sultan Mehmed'in hemen akabinde Semaniye medresi, 7 medresiyi, kiliseyi medreseye çevirmesi, sonra Semaniye'yi kurması. Bunu hangi ekiple yapıyor? Molla Fenari'nin öğrencileri, Molla Yagan, Hızır Bey bunların öğrencileri, Kastalani, Hocazade bir sürü isim. Bunlar hep bu dönemin inşası. Şimdi biz genelde sonuca bakarak konuşuyoruz. Diyoruz ki Büyük İskender. Halbuki Büyük İskender'in anlayabilmek için ondan önce Filip'in, babası Filip'in yaptığı hazırlıklara çok dikkat etmek gerekiyor. Fantus Sultan Mehmet diyoruz da ne demiştik hatırlayın her şey bir ortalamadır. Toplum bir ortalama üretir, bu ortalama insanlar ortaya çıkar. Ortalama düşükse çıkartacağı siyasi liderlerde, entelektüellerde, sanatçılar da o ortalamanın oranı kadardır. O kadardır yani. Şimdi Fantus Sultan Mehmet çıkıyor, Fantus Sultan Mehmeti çıkartan bir ortalama var. Onu da şart. Siyasi bir ortalama var, entelektüel bir ortalama var. Anlamıyor muyum? Ee, bunu bilmeden, bunu anlamadan bu ortalamayı görmeden Gauss eğrisidir bu ya. Çan eğrisi yani. Bu bilimsel bir şey. Ee, matematiksel bir şey yani. Bu Gauss eğrisi o dönemde belli bir oranın üstünde olmazsa bu olmaz ya. Yani. Kastettiğim bu. Yine de hocam geçen hafta söylemiştim. Ee, siz evet dememiştiniz ama tam bütünüyle. Bir e, mucizeden söz edebiliriz. Osmanlılar çok erken bir tarihte e, yaygın hakim tanımla söylersek bir, bir kabile, bir çadır, bir aşiret nasıl tüm bunları bu kadar kısa sürede Yok, okuyup... Yok. Mucize nedenlerini bilmediğimiz şeylere denir. az için. Ne demek? az Anlamıyoruz ya nasıl oldu bu? Yani bir girdi var, bir çıktı var ama ne oldu arada? Buna mucize denir. Nedenlerini bilemediğimiz, nedenleyemediğimiz şey. biliyoruz. Biliyoruz tabii canım. Yani en azından bugünden baktığımız zaman süreçleri nasıl geliştiğini biliyoruz. şaşırmak zorundayız. Çok erken bir tarihte nasıl bu kadar temiz ve iyi bir okuma? Niye? 100, okuma. 100 yıl geçmiş aradan. E çok, Cumhuriyet Kurulu'na günü İslam dünyasının ve Anadolu'nun birikimini çok iyi kullandılar. Şimdi Molla Fenari'yi merkez aldık ya, Monla Fenari'nin yetişmesine bakmamız lazım. Niye seçildiğini bize o verecek. İkincisi, seçildikten ve yetiştikten sonra geldiğinde nasıl bir kurumsallaşmaya gitmiş? Bak bu kurumsallaşma son derece önemli bir şey. Kurum olmadan, inşa olmaz. Yani i̇nşa zaten bir şeyi, sadece zihniyeti kurmuyorsunuz. O zihniyetin temsil edildiği kurumları da kuruyorsunuz. Ee, yasal Bir kurallılık geliştiriyorsunuz. Çevresiyle ilişkisi nasıldı? Nasıl öğrenci yetiştirdi? Son derece ilginç bir perspektif var. Biz e, İran'dan insanları nasıl çağırdı? Mısır'dan nasıl çağırdı? Bunları nasıl örgütledi? Ortada bir örgütleme var yani, onu demek istiyorum. Öğrencilerini yetiştirdikten sonra e, Osmanlı toplumunun, devletinin ve entelektüel bağlamının ihtiyaç duyduğu meseleleri görüp bir sonraki nesli nasıl yetiştirdi? Niçin Kadızade'yi şeye Orta Asya'ya gönderdi? Bu kayıtlar e... hepsi kayıtları var canım. Var değil tabii, mi? Tabi modeli nasıl? Tabi tabi tabii. Yani tabi. Yani bunu okuyabiliyoruz ve. Bu süreçle birlikte artık... E, Osmanlı'da yetişen entelektüeller... İslam tarihi, İslam medeniyetinin ölçeğinde isimler... ...olmaya başladılar ve ona göre eser vermeye başladılar. Bizzat kendisi olmak üzere. yani Yazdığı Usul-i Fuku kitabı, Tefsir kitabı, efendim, irfan kitabı... Sadece... Mahalli anlamda, yani Osmanlı'yı mahalli olmaktan çıkartıp... Hmm. E, İslam medeniyetinin ölçeğine taşıyan e, bir hareketi başlattı. Diyelim ki Hacı Paşa'nın eserleri, Şeyh Bedrettin'in eserleri, Molla Yenari'nin eserleri, ondan sonra ee, nedir Kadızade'nin eserleri, pek çok başka Hoca Ali Semerkani'nin eserleri artık sadece Osmanlıların mahalli kültürüyle alakalı değil. E, üst seviyeli metinler, e, tıpta da böyle e, şiir ortaya çıkacak filan. Şimdi gene böleyim hocam çok özür. Şeyh Bedrettin'i ayrıca soracağım. O, o mesele biraz e, nazik de bir mesele. Hı hı. yanlış Çokça yanlış anlaşılmış bir mesele olduğu için ama yine e, o şey diyeyim e, Molla Fenari'nin Yüksekistan kültürüne geçişi sağlayan gayretleri, çalışmaları, çabaları, kayıtları var dediniz. E, nasıl yapıldığına dair. Örneğimizden yani gene bugüne benim zihnim geliyor. E, Türkiye'de de bir üniversite reformu yapıldı hı hı. diyoruz. Hı hı. E, niyetleri ve gerekçeleri, amaçları dışarıda bırakarak. Hı hı. Orada bir model var mıdır bugün için mesela? Molla Fenerli'nin yaptığı şeyde, ortaya koyduğu ya, ya işte... içerik farklı olabilir. Orada zihniyeti esas almak Hı. gerekiyor. Yani nedir zihniyeti esas almak? Siz herhangi bir e, kurumsallaşmaya gittiğiniz zaman bilginin tüm türlerini o kurumlarda nasıl temsil edeceğiniz dair bir soru sormanız lazım. Mesela Molla Fenerli şunu bakıyor. Kenden önce Osmanlı entelektüel hayatı büyük oranda dil bilimleri... Uygulamalı bilimler, pratik bilimler re mahkum bir mahkum demeyelim, tabiatı o, işin doğası o. Çünkü homojen bir toplum yok, yeni kuruluyorsunuz, daha önce İslam tecrübesi yok. Ama Mon Laferte ne yapıyor? Öncelikle mevcut bilginin seviyesini yükseltiyor. Mesela diyelim ki dil bilimlerinin seviyesini yükseltiyor, belaati ekliyor buna. Artık edebiyat yapabilecek seviyeye geliyorsunuz, sanat yapabilecek seviyeye geliyorsunuz. Hmm. İkincisi, nazari düşünceyi dedik ya yüksek İslam kültürünün zemini usuldur Ve bu da nazari düşünceye dayanır. İstilal düşünce mantık eğitimini, mantığı medreselere yerleştiriyor. Ve kendisi de bununla ilgili bir metin yazıyor. Sonra tüm İslami ilimler, hukuk usul üzere olur diyor. Oturuyor bu usulü fıkıh kitabı yazıyor. Ve bu sadece dediğim gibi mahalle anlamda önemli değil. Tüm e, İslam usul tarihinde çok önemli bir eser. Fusulü bedai değil mi? Mesela bu kitabın çok ilginç bir özelliği var. İlk 90 sayfası çok gelişmiş bir mantıktır. Yani belki de İslam dünyasında hani Gazali, Mustasfa ile mantığı fıkha yerleşti. Daha sonra Razi Kelama yerleştirdi ama. Hukuku bu kadar mantıklaştıran. Bununla e, olabilir. Uzmanlık alanım olmadığı için ihtiyatlı konuşuyorum. Ama bu kadar. E, ve orada sadece basit anlamıyla bir tasvir de yok. Yani kendisi de konuyla alakalı çok ilginç. Görüşler Yönüşlerserde diyor çünkü oğlu Muhammed Şafii'nin var ya babam burada o kadar öne önemli nükteler tespit etti ki başka mantık kitaplarında bulamazsınız diyor mesela. Henüz daha bu çalışılmadı bu açıdan. İlginç. çalışılsa bile raflarda kalmıştır. Burada mesela gitsek hukuk yönteminin bir bilim olduğu. Yani bugün ya. bile hukuk Zaten bizde usulü fıkıh değil. çok önemli. Yani bir İslam dünyasında yüzlerce usulü fıkıh kitabı o döneme kadar gelmiş. İmam Şafii'den başlıyor. Özellikle Hanefi hukuk geleneği biliyorsun. Usul pezdevilerden tut değil mi? E, hemen hemen her büyük fakihimiz usul yazıyor da. Fakat Molla Fedari'nin işte 1389'da e, deruhte ettiği üzerine aldığı Osmanlı ilim hayatında böyle bir kitap yazması. E, amaç hakkında bize bir fikir veriyor. Sadece bununla da yetirmiyor. Bir de tutup usulü, usulü tefsir yazıyor. Yani sizin kutsal metinle olan irtibatınız nasıl olacak? Ve bunun da bir uygulamasını yapıyor. Fatiha'yı tefsir ediyor. Değil mi? ayn ül ee, şimdi başka eserler de eserleri de var. Demek istediğim mantık ve usul ağırlıklı. Halbuki e, Montaferin'in kendine has yaklaşımı irfandır. Şimdi ir, şimdi bunu anlayamıyoruz biz. İrfan sahibi bir kişinin Misbahurunüs gibi bir kitabı yazan bir kişinin, öbür taraftan bakıyorsun mantık gibi, usul gibi son derece formal bilimlerde. İsagocu ya Şerh yazıyor bu tarafta. Yani. Ama o İsagocu bildiği şerh değil yani. Orada çok farklı o kitabı, kitabın adı tabii. tabi e, ve o bayağı daha sonra üzerine bir sürü haşiye yazılmasına neden olacak. Hatta e, eserdeki bilimlerin birliği konusu dediğimiz Ceytil Vahde konusu ayrı bir disipline dönüştürecek fikirler serde diyor oraya orada. Bu bu geldiği hocam burası enteresan. Bugüne söz söyleyeceği için yine sizin bir cümleniz e, not alırken e, karşıma çıktı. Klasik dönemde bilginin dili e, mantıktır. Bugün evet. matematiktir. Evet. Diyorsunuz, fıkıh yapsam bile mantık bilmek zorundasın. Ne yaparsan yap Diyorsunuz Özellikle raziden sonra tabii. Bugün matematik e, diyoruz. Aynı şekilde. Hayır, bugün sıf matematik demiyoruz artık. Bugün üçlü bir yapı var. Bir kere dil bilimleri, e, semantik, sentak, semiyoloji falan gibi son derece önemli, mantık. Özellikle tabii modern mantık, biçimsel mantık, onun bir sürü türü var ve matematik, bunların hepsini birlikte düşünmek zorundayız. Bugün fıkıh yapacak biri? Fıkıh, tariğimi... Fıkıhta tabii tabii çok bunlar büyük ama bir anda, tabii faydalı olur. Eğer şöyle standart bir bilgin olabilirsiniz, avukat olursunuz, hukukçulusunuz ama hukukta büyük bir iş yapmak istiyorsanız meselenin bu e, formel tarafını. Hukuk biçimsel bir bilimdir çünkü zordur yani. E, hukuk da öyledir. O açıdan yani şimdi tabii Monna Fenari'nin yetişmesine de iyi bakmak lazım. Monna Fenari Anadolu'da Cemalettin Aksanay'den ders alıyor. Şimdi Cemal'tin Aksanay bu şunu gösterir Anadolu'da bir birikim vardı bunun üzerine konuşmuştuk. Hmm. Cemalettin Aksanay önemli bir isim tabip, dilci, hukukçu bunlar çok yönlü alâme dediğimiz insanlar bunlar. Fakat yüksek eğitimini Kaire'de ele alıyor. Bu, buna şun için... E, vurgu yapıyorum. Kair o dönemde... tırnak içinde Türkleşmiş bir... şehir. Yani sadece Memlükler yönettiği açısından değil... E, Moğolların önünden kaçan çok büyük alimler var. Ekmelettin Bağberti orada mesela. Hmm. Tamam mı? Ekmelettin Bağberti bizim Bayburtlu. Ama orada Türk öğrencileri, özellikle Hanefi ve Maturidi öğrencileri organize ediyor. Bu çok önemli. O, o, orada bulunması bakımından. İbn Haldun orada anlar muyum? Hmm. Ve o dönemde orada zahirlik dediğimiz bu en üstten gelen e, fıkhi ve kelami bir etki de söz konusu. Mon Laferte bunlarla büyük ihtimalle e, şey yapıyor, e, ta, ta, tanışıyor. E, bir ihtimal Seyyid Şerif orada, e, biraz tartışma noktu ve e, Kahire'de büyük bir şeylik var hareketlilik var. Tam Molla Fenari tek başına gitmiyor tabi. Ahmedi yanında, Şeyh Bedrettin yanında, Hacı Paşa yanında. Şimdi bunları da araştırmamız lazım. Niye? Çünkü bunlar dondu döndükleri zaman hem Anadolu'da hem de Osmanlı ölçeğinde hepsi belli bir açıdan büyük bir atılım yapıyorlar. Diyelim ki Ahmedi şiir ve tarih konusunda biraz da uygulamalı e, astronomi. Şeyh Bedrettin özellikle fıkıh. Şeyh Bedrettin'in yazdığı fıkıh kitapları 23 yüzyıla kadar medesede okutuluyor çok büyük bir kafa. E, Mondafenari'yi Fenari'yi biliyorsun, hemen hemen her e, Hacıpaşa aydınlı e, Osmanlı tıbbının kurucusu. Şimdi bunun üzerine tabi tıp tarihçilerimiz çalışıyorlar. E, Hacıpaşa'nın 5 tane Arapça, altı tane Türkçe eseri var. Bu da çok önemli. Türkçe. E, Türkçe tabi. E, ve hekim Berke dediğimiz, hemen günkü 1300lerin başında e, ilk defa benim bildiğim tabii belki hani Uygur ya da diğer dillerde metinler vardır ama topyekün bir hacimli bir eser, tıp kitabı, ilk Türkçe kitabı yazan tarihte hekim Berkan. Bu bir meydan okuma. Tabii yani Metrafiyle şöyle da. bulunduğu Batı Anadolu'daki konuşan, konuşulan dili esas alarak kitabını üç dilde yazıyor çünkü. Arapçası da var, Farsçası da var, Türkçesi de var. Şimdi niye bir adam... E, Kitabın üç dilde yazar. İşte Arapça diyelim ki o dönemde yüksek kültürün dili. E, Farsça, Anadolu'da Farsça da konuşuluyor malum. E, Balçaylı, Moğolların önünden kaçan Farsçası hmm. ama ama e, Aydınoğulları Beyliği'ni yöneten insanlar Türk, Türk ve Türkçe konuşuyorlar. Bir de tıp kitabı olması dolayısıyla. Da... O dönemde... hali okuyacak mı? Yok. Tıp kitabı öyle değil. Şöyle Yulisemri Hacı Paşa'nın olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz bu kitap yazıldığında. Türkçenin bir şeyi var. Hmm. Bir de tıp tabii pratik bir bilim. Ee, ...çok üst teorik tarafı olmakla birlikte, nazari tarafı, ameli tarafı, bir de tatbiki tarafı var. Dolayısıyla şimdi Hekim Merke bunu Türkçe yazıyor ve Hacı Paşa'ya geldiğimizde artık... ...Türkçe tıp kitabı telif etmek alalade bir şeye dönüşüyor. 6 tane sene yazıyor. Hocam işte bak şimdi bu anlattığınız... ...Kahire'ye gitmeleri, oradan gelmeleri... Farklı ben bunu yer... tabii atlayarak anlatıyorum. Farklı yerlerde yani. atılım yapmadım. Evet. Mesela bir senaryo, bir film senaryosu planlasak <gülüyor> bu, bu kadar olur. <gülüyor> Bir evet, el, yani do doğru. el organize etmiş gibi. Bak işte bana öyle geliyor. Mesela Sinoplu Mukbirzade Mümin var yine bu dönemde göz doktoru. Bak Sinop. O da Türkçe eser yazıyor mesela. Yani hmm. o Türkçe eser yazma şimdi konuşuyor millet yani Osmanlı Osmanlı diyorlar ki bana göster Selçuklu döneminde Türkçe bir Türkçe eser göster. Yani tercüme. Burada çok ciddi bir yönlendirilmiş tercüme faaliyeti var. Tamam baştan. 1250'lerden itibaren başlıyor. Osmanlı'da bunlar son derece sistematik yapılıyor. Hmm. Dini ilimlerde, tarih bilimlerinde, e, siyerde, tıpta. ve Bir süre sonra bu e, matematikte de başlayacak, astronomide de başlayacak. Bunun üzerine konuşacağız. Hı hı. Siz hocam bu, bu açıdan tam olarak şeyi söylüyorsunuz o zaman. Türkçe entelektüel bir dil olarak bu aralıkta kuruluyor diyorsunuz başlıyor. ya. Başlıyor. Esas kurulması e, Fatih ve sonrasıdır. Onun üzerine konuşacağız. Ama şimdi müzi müzik kitabı yazılıyor Türkçe tıp kitabı yazılıyor. Sinan Paşa ile nesirimiz kurulacak. Hmm. Yani esas Sinan Paşa Cemil Beş diyor ya nesirde ustupta ciddimdir diyor. Evet. Tabii ki bunun şöyle hiç kimse sıfırdan bir iş yapmıyor bir birikim oluyor Bardağı bir damla taşırıyor anlamında. Yoksa elbette o dönemde pek çok Türkçe eser var canım. Yani Hacı Paşa'nın aman. E, Aşık Paşa'nın Garip Namesi Türkçe değil mi? Ama siz artık tıp kitaplarını yazıyorsunuz. Bu tıp kitapları da çok primitif değil, basit değil yani. Ve Türkçe kelime... E, ...icat ediliyor bunlar için. Belki daha önce olmayan... ...o tercüme ettiğiniz ya da telif ettiğiniz konularla alakalı... ...Türkçe kelime icat etmeye başlıyorsunuz. Bu dönemde böyle yoğun bir faaliyet olduğunu... E, ...Sadık Yazar Hoca... E, ...çalışmalarında gösterdi. Ee, eyvallah. Hocam burada e, bir nokta koyabiliriz. E, kesiyorum siz Kesmiş oluyorum ama sizi. Tabii size. tabii buyurun. Konuşup sohbet e, ediyoruz canım. Yani bir e, şeyi kurtarmak zorunda değiliz. Ya. Dönüşte belki yine... E, Dönüşte mi? 30 dakikamız doldu o zaman ya. Evet. E, aradan daha sonra. sonra. Evet. Şeyi e, biraz daha anlamak istiyorum. Molla Fenari'yi e, çağıran Sultan Murat. Hayır hay, Bayazıt. Bayazıt. E, Bayazıt. Yani nasıl gör, görebilirler hocam? Orada beni hala şaşırtıyor yani. Çünkü anlattığınız örgü, işte o yüzden senaryo dedim zaten. Yani çok büyük bir, yukarıdan okumayı başarabilen bir aklın yapabileceği bir şey iken nasıl mümkün oluyor sorusu hala benim için şaşkınlık. Yok. Hiç Sadece hiç... siyasi tarihle hemhal oluyor. düşündü Çünkü zaten Osmanlı entelektüel hayatı medreseleri var. 30'a 40'a yakın medrese var. Kurulmuş e, alimler var. İşte Hasan Çelebi var mesela. Alaaddin Esvetleri var filan. Yani Davudül Kayseri'nin halefleri diyelim. Bunlar çeşitli medreselerde hoca insanlar var. Bunlar Molla Fenari. Ha tabii konu vaktimiz varsa söyleyeyim. Molla Fenari sadece Osmanlı'da bilinen bir isim değil ama. Dünya bir. O dönemdeki dünya çapı diyelim. Yani Mamur İslam değil. dünyasında diyelim İran'da. Bunu çok ilginç bir örnektir. Bak bunu anlatayım öyle araya gir. İran'da belki anlattım bunu burada. Saniye Türkiye yargılanırken. Ee, Sayın Etin Törke bir Türk alim aslında ama biraz hurufi hurufi şeyleri var. Din anlamında değil de bilim anlamında. Şahru'a bir suikast düzenliyor şeyler. Ee, Timur'un oğlu Şahru'a. Oradaki hurufiler. Dini anlamda hurufiler. Hurufileri yakalıyorlar tabii. Ee, bu da hurufilikle uğraştığı için e, bunu da mahkemeye veriyorlar. Mahkemeden beraat etmesinin tek nedeni var. Ben o savunmasını okudum günümüze geldi benim savunduğum fikirleri Osmanlıların şehri İslamı diyor daha sonra belki eklemiştir çünkü şehri İslam makamınız yok büyük alim bir övgü var Mon Lafenare de savunuyor şu kitabına bak bu kitabına bak diyor hmm. mahkeme kadı bakıyor tamam diyor Mon Lafenare bunları diyorsa bunlar yanlış olamaz diyor ve beratı beratı tabi yani o kadar etkili İran coğrafyasında bile Bursadan delil getiriyor ve kurtuluyor. Ya tabii, tabii. bu sefer Bursadan delil getiriyor. güzel. Evet. Evet, kısa bir aradan sonra soruların peşindeye devam edeceğiz. Yeniden merhabalar, TV'nin ekranlarında soruların peşindeye devam ediyoruz. 1300 89.453 arası Osmanlı'da felsefe bilim hayatını konuşuyoruz. İhsan Fazlıoğlu hocamızla birlikte. Şimdi hocam hızlıca ne oldu diye zihnimde bir, bir cümleye dönüştürürsek bunu Osmanlı yüksek İslam kültürüne geçiş sağlayan kişi kendisi, çevresi ve çabalarıyla Molla Fenari idi. Bursa'ya çağrıldı, geldi, bir medrese nizamı inşa etti. Oradan itibaren de fethe kadar olan bölümü konuşuyoruz. Devasa bir birinci bölümde konuştuklarımızdan tabii şunu anladım ben, o mucize diye ifade ettiğim yer, yani Osmanlı sen hala mucize de ama diye o düzelttim şey evet. en azından niyesini anlamış oldum. Belirttiğim yer çok kısa bir sürede çok yüksek bir aklı ve okumayı gerektiren bir yaklaşım ortaya nasıl koyabilirler? Ama onun cevabını da vermiş oldunuz siz konuşurken. Osmanlılar ilk günler itibariyle de sonra da belki İslam dünyasının çok doğal bir devamı, devamı parçası, evet. uzantısı. Evet. O büyük bin küsür yıllık birikimin üzerinde bu hikaye. Yok, birikimi çok iyi bilip istihdam etmesini diyorlar. Burada yani. da kilit isim Molla Fenari. Evet. Oradan devam evet. ediyorduk. Molla Fenari tabi tek başına bir isim değil. Değil tabi yani Hacı Paşa'yı, Şeyh Bedrettin'i, Ahmediye'yi ve diğerleri e, unutmamak lazım ama başı, başta bu var. Devletin muhatabı bu. Hmm. Yani şimdi Osmanlı Hanedanı gibi iliminde de hanedanlar vardır. Molla Fenari ailesi bir hanedan ailesidir. İlmiye Hanedanı. ve 14, lira kadar devam ediyor bu aile. Hmm. Molla Fenari ailesinden gelmek, bir insanlara bir tırnak içerisinde bir öncelik verilmesini gerektiriyor. Öyle bir de saygı var. Diyelim ki Feneri Zayed Ali Çelebi eğitimini tamamlayıp Orta Asya'dan İstanbul'a geldiğinde Molla Gürani, Fatih diyor ki bu Fenari ailesindendir ee, özel muameleyi hak eder ve hemen e, özel bir görev veriliyor kendisine. Enteresan. Tabii. Yani ilmiye hanedan O dönemin şartları bugün için bunun... Bugün bile öyledir falanca bilim adamının oğlu olmak, hatta öğrencisi olmak bile size bir avantaj sağlıyor. Çünkü iyi yetişiyorsunuz. Evet. Doğal çevre ile alakalı bu. Yoksa kan, şey aristokrasi değil bu. Ehliyet aristokrasi. Kütüphaneye doğuyorsunuz. E, tabii. Yani o dönemin şartlarında alim olmak öyle kolay değil ki ya. İstisnai bir durumdur yani öyle çoğu herkes ilimle uğraşacak ve uğraşanlardan da kalbülüstü isimler ortaya çıkacak dönemin şartlarını düşünerek bu işleri yorumlamak gerekiyor. E, Fenari'lerin böyle bir şeyi var, e, böyle bir özelliği var. E, tabii kendi bağlamını bir bütün olarak düşündüğün zaman bunu çok daha iyi anlıyorsun. Fenari'nin babasıyla ilgili bir kayıt var mı? Büyük şeyin e, Konevi geleneğine mensup bir insan. Evet, sıradan değildir değil, hayır, hayır o da bir ulema ailesi ya da bir irfani geleneğe mensup bir aile. Şimdi Molla Fenari'nin yaşadığı ben ben şuna çok karşıyım yani ben hiçbir zaman tek bir nokta tanımlanamaz. Böyle bir insanı istisnai kılıp onun üzerinde her şeyi yük, yüklememek lazım. Yani Molla Fenari'nin yaşadığı bağlamı şöyle dikkate alalım. Mesela Endülüs henüz daha tam manası elimizden çıkmamış. Ee, mesela Fas-Tunus-Cezayir'i dikkate aldığında orada e, i̇bnül Bennavi okulu e, devam ediyor. Tabi büyük bir e, veba salgını geçirmişler. İbn-i Haldun'u yetiştiren ekip büyük oranda hocalar ortadan kalkıyor. E, hemen Mısır'a geldiğin zaman e, ne dedik? Ekmelettin Bağberti gibi bir dev var orada. i̇bn Haldun. Ama İslam tarihi, astronomi tarihi önemli teorik astronomi İbn-i Şatır orada. Molla Fenari'nin ee, bulunduğu dönem ya da az öncesi ve sonrasında Şemseddin Halili var ilmi mikat geleneğini kuran, Cemalettin Mardini var yine ilmi mikattan mensup i̇bnül Haim var matematikçi İbnü'l-Mecdi Taymıoğlu bir Kıpçak Türk'ü ondan sonra ee, dolayısıyla oralarda ilmi şey saymıyorum, din ilimler, İbn Hacer Askalani'ler falan İbn Haldun'un talebeleri, bir sürü insan var. İbn İbn Mondafeler burada eğitim görüyor. Şimdi geldiği zaman zaten Anadolu'da cemaatleri Aksaray'den yetişmiş. Bursa'da işleri kurmaya başladığı zaman çok yelkinesen bir şey fark ediyor. Ben Molda fener bu tarafına vurgu yapılmaması çok ilginç. Neyi fark ediyor? Çünkü bir kere Osmanlı uçta bir yerde. İslam dünyasının ana, orta dünyasıyla çok fazla alakası yok. Arada beylikler var. Evet. Yeni yeni oluşan bir kültür, kağıt probleminiz var, kitap probleminiz var. Bunların çoğaltılması lazım. Sistematizasyonu yapmanız tek başına yetmiyor. Bir içerik yani boru döşediniz, su yok. Yani oraya bir su etmeniz lazım. Kendisinin birikimi ni esas alarak ve o birikimi temsil edecek diğer isimleri buluyor ama bir bakıyor ki matematikçi, ve astronom lazım. Bu çok önemli bakın. Yani bilginin dedim ya. Ee, herhangi bir şey yaparken dikkat etmeniz gereken önemli şey şu. İçinde yaşadığınız çağın bilgisi, bilginin ve türlerini aynı anda e, sahip olmanız lazım. İkincisi bu bilgileri e, kimler temsil ediyor? Literatürü çok iyi takip etmeniz lazım. Yani Molla bakıyorsunuz Taftazani'yi yani o dönemde yaşayan İran'daki Mısır'daki çeşitli alim eserlerini kullanıyor adamlar. Bunları elde etmek o kadar kolay değil yani uçaklı o kadar PDF olarak göndermiyor kimse size bunları. Tamam mı? Şimdi bakıyor ki matematik astronomi zayıf. Abdülvacid el-Hemedani diye bir adamı davet ediyorlar mesela. Abdülvacid el-Hemedani Temliz Matematik Astronomi okulu geliyor. Bunu Kütahya'ya geliyor. Kütahya'ya yerleşiyor. Orada küçük bir asethane kurduğu da söylenir. Ve oğlunu ...Muhammed Şah Fenari'yi, öğrencisi Kadızade'yi şey bedettin önce buraya gönderiyor. Ya bu, bir, bu böyle ezber olacak bir iş değil. Akabinde Konya'ya gönderiyor. Konya'da iki tane önemli isim var o dönemde. Safer Şah ve e, Müneccim e, Feyzullah. Bu Müneccim Feyzullah, Fazlullah elübeydi'nin talebesi. Fazlullah el de Kutbettin Şiraz'ın talebesi. Nereye geldik? Tebriz'e geldik. Yani o sisileleri takip ettiğin zaman... Ulema Network'ü diyorlar buna bugünkü akademide. O bağlantıları keşfettiğiniz zaman, yani İslam dünyasındaki tüm o politik e, çalkantılar, savaşlara rağmen, o ulemanın e, kendi arasındaki ilişkileri, takip mekanizmalarını nasıl devam ettirdiğini görüyorsun. Şimdi, Molla Fena gibi bir isim, düşünün bunu planlıyor. Ve Kadızade, Bursalı, e, kendisine... ...matematikte ilerlemek istediğini söyleyince... ...adam e, otur oturduğun yerde demiyor. Diyor ki... Her, Kadızay'da büyük ihtimal Kahire'ye gitmek istiyor. Orada diyor matematik, yüksek matematik olmaz diyor. Nereye gideceksin? Semerkant'a gideceksin diyor. Bunun üzerine Semerkant'a. Yani Orta Asya'ya gideceksin çünkü orada biliyor... Orta, e, Tebriz, Merak'a gelenekleri... ...devam ediyor. Ondan sonra ve orada Timur döneminde ki önümüzdeki hafta Timurlar üzerine dururuz. Timur döneminde ve Kadızade oraya gidiyor. Ve orada yetişiyor. Biliyoruz işte Ulu Bey Medresesinin baş müderrisi oluyor, Rasathane'de çalışıyor, Ali Kuşçu yetiştiriyor falan ve onları buraya yönlendiriyor. Şimdi bu yani manzara ortada. Bunun illa yazılı bir belge olması gerekmiyor. Burada bir örgütleme var. Var. Bu ezber olan bir iş değil. Şimdi bakın Mondla Fenari'nin Otoritesi çok önemli dedik hatırlarsan. Mesela Ankara Savaşı'nda esir alınıyor. biliyorsun klasik genellikle bu böyledir. Timur tüm alimleri yanına götürüyor. Ama Molla Fenari'yi götürmüyor. Monla Fenari'ye soruyor gelmek ister misin? diye. Halbuki Seyit Şerif'e bile sormamış. Timur ölünceye kadar şehir Şerif ee, Semerkant'ta kalıyor. Molla Fenari'ye soruyor gelmek ister misiniz bizimle? Yok diyor ben istemiyorum ve Konya'ya geçiyor. Bu kadar büyük bir otorite, Timur bile bu otoriteyi tanıyor. E, bu gayet doğal. Yani Napolyon e, Almanya'yı çiğnediği zaman Hegel'in evine gidiyor ve kapısını vuruyor. Hegel açtığı zaman Hegel'i görünce o büyük komutan e, Avrupa'yı titreten adam dizi çöküyor Hegel'in önünde. Hegel bu yani. Şimdi bu, bu, bu tür insanlar bu meseleleri bilirler. Timur gibi bir adam da Bondo kim olduğunu biliyor yani. Bu otorite, bu her yerde üç aşağı beş yukarı insan davranış biçimiyle alakalıdır. Şimdi şeye geldiği zaman e, Mondafener bir de ortada doğur var. Şimdi burayı da iyi görmek lazım. Henüz evet Bizans belki coğrafi olarak küçük bir devlet olabilir ama 1500, ne, 1200 yılı, 1000 yıllık diyelim yuvarlak bir geleneği temsil ediyor. Ve buradaki entelektüeller de, hatırla e, Kaykonides'in devam takipçileri kaybol evet. durduk. Ve bunların içerisinde çok önemli bir isim var. Bana sorarsan 15. yüzyılın ilk çeyreğindeki önemli dünya ölçüğünde genel bir entelektülen platon. Şimdi gemisiz platon önemli. Yine maddi delilimiz yok ama şunu biliyoruz. gemis platon e, Bursa'da ve Edirne'de e, ki tarikatlardan tasavvufi tarikatlarla da yaşıyor bir süre. Kaynaklardan bunu biliyoruz. Büyük ihtimalle ...Molla Fenari ile ve... ...diğer bir isim önemli, değil, Abdurrahman Bistami diye bir adam var... ...bunlarla birlikte şey yapıyor... ...görüşüyor. Bu Gemistus Platon... E, ...meselesi önemli. Hocam şey nedir oradaki derdi? Şimdi onu anlatacağım. Bir geleneğin yapısını mı anlamaya çalışıyor? Yok şimdi tam da işte güzel. Yani demek, demek ki program iyi akıyor ki sen hemen yakaladın onu. Şimdi bunlar e, neticede doğurmayı nasıl kurtaracağım peşindeler bir güç var geliyor. Askeri bir güç, entelektüel bir güç. Bunları tanımak istiyor gemisi Platon. Herkesin derdi kendini. Tabii tabii. Şimdi bak ne yapıyor özellikle. Roma'nın bittiğini çok ilginçtir. Yunanlığa geçiş Bizans'ta Platon'la başlar. Bu dönemdeki entelektüeller artık biz duğu Roma'nın bir işlevi kalmadı. Konuştuğumuz dilin bağlı olduğu o kültüre geri dönelim. Mesela ilk bildiğimiz e, Yunan mitolojisi ile ilgili eseri, Gemisiz Platon yazıyor olduğu dönemde. ve Gemisiz Platon'un bu eserinin Fatih emriyle Arapça'ya tercüme ediliyor. Çünkü Bizanslar yakıyor bu eseri. Çünkü şirk bu yani. Ama Arapça tercümesiyle, Fatih'in emriyle yapılan tercümeyle bunu e, kurtarıyoruz. kurtarıyoruz. Altın üstası var günümüzde geldi. Şimdi hatta kitabın bir tercimi girişte diyor ki, Allah beni affetsin affet <gülüyor> bunu sultanın ile tercüme ediyorum. Şimdi bak ne yapıyor Gemsiz Platon? Bir, Bizans'ı çok iyi biliyor yani Doğu Roma geleneği. iki zaviyelerde yaşayarak tasvufi geleneği öğreniyor. Sonra, Mora'da, bugünkü Yunanistan Mora'da bir fütufet teşkilatı kuruyor. Osmanlı'nın... Tabi, Osmanlı'nın... Toplumsal organizasyonun dayandığı en temel şey neydi? Fütüvet, ahilik teşkilatı. Buna benzer bir şey kuruyor. Başka, yani Bir şekilde kurtulmaz, arayış içerisinde adam. Akabinde e, Yeniçeriliğe benzer bir askeri birlik oluşturma fikriyatı geliştiriyor. Ama e, mesela şeyde, Polipenez'de, Misra denilen bir bölgede, bağımsız, hani şey gibi, e, bağımsız bir toplum, yeni bir nesil üreteyim ama vakit yok tabii yani. Akabinde de GRİD'de işte bu meşhur toplantı organize ediliyor. Bu toplantıya bildiğimiz bizim Abdurrahman Bistami katılıyor. Bu entesan bir adamdır. Mesela Molla Fenari katılmıyor mu katılmıyor bilmiyoruz ama belki de onun çünkü Molla Fenari hem öğrencisi hem hocası. Bunlar da entesan adamlar. Hep yetişmiş alimler birbirinin hocası ve öğrencileri olabiliyorlar. Daha sonra Platon diyor ki bütün bu incelemelerinden sonra bir bizim yapmamız gereken şey ya bu kavgayı bitirecek ya da Birlikte yaşama kültürünü geliştirebilecek farklı inançlara mensupuz. Bu dinleri birleştirebilir miyiz? Dinlerin birliği kavramını ortaya atıyor. Demosthenes. Hmm. Ve bu e, dinlerin birliği nasıl sağlayacaksın? Dinler derken kaç dini? O da çok ilginçtir. Bak, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam. Bizler düştük. Mesela düştük niye? Ben bilmiyorum onu tabii. Uzmanlarına sormak lazım. Niye düştük? O dönemde çok mu önemli? Ya da Doğu Roma kültürü için bir anlam var mı? Onu bilmiyorum. Peki nasıl yapıyor bunu? Nasıl birleştireceksiniz dinleri? Ekberi geleneği dikkate alıyor. Ekberi gelenek İbn Arabi geleneğidir ya. Bunu nerede öğreniyor? Molla Fenari Ekberi geleneğin büyük bir meselesi. Büyük ihtimalle görüşüyorlar ya da o Osman, Bursa'da, Edirne'deki o kültürden bunu alıyor. Fakat çok daha ilginç bir yakalama yapıyor. Ekberi geleneğin de için üzerine kurulduğu yeni Platoncu felsefenin e, merkeze alınarak e, tüm dinleri temel aksiyonlarını muhafaza etmek kaydıyla bir arada getirebileceğimiz derdi ne bu adamın? Kendi kültürünü korumaya çalışıyor. Güçle, gelen güçle bir iletişim kanalı açmaya çalışıyor. Daha önce bunu palaması yapmıştı hatırlarsan. Evet, değil mi? Ha. Dolayısıyla bu Gemistris, Platon başka düşünüler de var. Bunlar ikiye bölünüyorlar. Bir kısmı diyor ki bizim artık bu Du Roma ısrarından vazgeçip Konuştuğumuz dil olan Yunanca ve bu Yunanca kültüre geri dönmemiz lazım. Ve Yunanca'nın önemi ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar daha İstanbul Fethi yapılmamış. Ve bu adamlar İtalya'ya gidip geliyorlar. Ve İtalya'da Yunanca eğitimi veriyorlar. Ve Yunanca eser okutmaya başlıyorlar. fetihten önce bu. Bunların dökümü var. Bunlar çalışıldı. Benim çalıştığım konular değil. Ben ikinci kaynaklardan bunları okuyorum. Özellikle İngilizce'de çok güzel metinler üretildi bunlarla alakalı. Bizantologlar bu Bizans kültü Yani Bizans öyle sadece askeri bir güç kalenin içerisinde güç değil ya. Bir zihniyet Bizans. Doğurama zihniyeti. Öyle az bir iş değil yani. Ve bu adamlar bir çıkış yolu arıyorlar. Ve bunu İtalya'ya aktarıyorlar fetihten önce. Çeşitli vesile gidiyor. Platon da gidiyor. İşte başka Skolarius gidiyor. Amelistet gidiyor. Trabzon coşku filan filan. Ve bunlar Burada hem, bak 1460'lardan sonra, fetihten sonra özellikle 1400'lerin ikinci yarısında, son çeyreğinde İtalya'da başlayan astronomi çalışmaları, matematik çalışmalara işte onlara duracağız İtalya'yı inceler, Regumantanus'lar, John falan Birden bakıyor, nereden geldi bu adamlar? Bu adamlar batlamıyorsan Almanya Cessizini nasıl okuyacaklar? Yok ki birikim, hep bunların talebeleri bunlar. Çünkü bu İtalya'da bu adamlar Batlamüs'ün Macessiz üzerine şehirler şey yapıyor ve karşılıklı çatışmalar çıkıyor. Hepsi Bizans kökenli alimler, yani Doğu Roma kökenli alimler. Bu, bu dolayısıyla burada e, Şeyh Mona bunlarla da ciddi bir şeyi var, e, ilişkisi var. Ya da e, bu ekip ve bu devam ediyor tabii Sabahtan akşama şey ortadan kalkmaz yani. Sen İstanbul'u fethetsen bile e, Bizans e, entelektüelleri Müslüman olsalar bile. O fikriyat sabahtan akşam ortadan kalkmıyor. Yani Osmanlı'daki pek çok tartışmayı bu bağlamda yeniden de ele almak lazım. O dönemde yazılan eserlerin muhatapları doğrudan yazılmıyor. Türk bu isimle nasıl yazacak adam? Ama eser yazılış şey, nedir? Ee, eserin yazılış amacı buradaki tartışmalarla alakalı. Mesela bak bir örnek vereyim sana. Bizim meşhur Şemseddin İsfahani var. Bu büyük bir kenamcı. Ee, Tevali Aşer yazmış ona, Teci yazmış. Mesela e, Kantakuzen e, Mısır'dayken Kantakuzen'in kitabı var. Mısır'dayken e, bununla görüşüyor ve karşılıklı e, e, kitap yazıyorlar. Biz e, İsfahane'nin, metnin, muhatabının kim olduğunu bilmiyorduk ama Kantakuzen'in metni bulunca muhatap oldu. ortaya çıkmış oldu. Düşün daha sonra Bizans tahtına geçecek e, kişiyle prensken Mısır'da sürgündeyken bir İslam alimiyle teolojik e, müzakereleri var. E, çünkü bazen çünkü bizimkiler, yani İslam dünyasına ait alimler kendilerini üst bir konuda gördükleri için isim atfı yapmıyorlar. Bu şeye benziyor. David Hume Fransa'ya geldiği zaman Rousseau'yla bir tartışması var ve bu kitap olarak yayınlanıyor. Fransızlar o dönemde en yüksek kültür, güçlü kültür, aydınlanma zaten. David Hume filozof olarak yazmıyor kitabın başında. Bir İngiliz tarihçiyle bir Fransız filozofun tartışması diye kitap öyle basılıyor. David Hume filozof falan değil yani, tarihçi. Zaten biliyorsun esas onun alanı da tarihtir. Dolayısıyla bizimkiler de öyle bakıyorlar meseleye... ...ve isimleri kaydetmiyorlar. Fakat yazdıkları kitapların muhatapları... E, ...her zaman e, İslam dünyasındaki isimler değil. Onu demek istiyorum. Çünkü siz o dönemi incelerken... E, ...bunu görmeniz lazım. Yani Orada Amelüs'e dururken, Platon dururken, Skoylanos dururken... ...çeşitli Bizanslı e, doğuramalı entelektüeller... ...dururken ve bunlar öyle az donanımlı insanlar değil. Ve özellikle bilim açısından da büyük oranda İslam kültürünü biliyorlar. Yani astronomi bilgileri, matematik bilgileri ve benzeri şeyler zaten İslam dünyasında yapılmış tercümeler üzerine kurulu. Biz nasıl bugünkü fiziği biliyorsak, astronomi biliyoruz. İslam dünyasının bir devamıdır demiştiniz hatta Hocam. Bunda ısrarlıyım yani sadece İtalya değil, e, ortaçağ Avrupası özellikle binlerden itibaren başlayan ama 1200'den sonra e, modern döneme kadar, yani erken e, modern döneme kadar... İslam dünyasının doğal bir devamıdır. Descartes... İtalya için de aynı şey. Ben tabii şeyi, İtalya tamamen... Roma'yı kastederek söylemiştim ben bunu. Tabii. Siz İtalya'yı da... Tabii tabii. da. öyle. Bu aktarım dolayısıyla. Kesinlikle. Hmm. Tez ve karşı tezleri dikkate alarak tamamen öyle. Yani Regümentanos'un çalışmaları ya da İtalya'daki Bologna Cebir okulunun çalışmaları yavaş yavaş farklı unsurlar içermekle birlikte İslam dünyasının ilmi mirasını, birikimini devam ettiriyor. Yeni bir teklif yapıyorsunuz. Yok, benim yo, yo, yo, teklif yapmıyorum. Bu şeyde çalışmalar... Siz Yayınlandı, sizden yayınlandınız mı? Ben bunu pek çok şeylere yazdım da Hı. ama bu e, Avrupa'daki çalışmalar da bunu gösteriyor canım. Yani öyle bir şey değil bu. Çok yabana atıl bir şey değil. E, bak hem olumsuz anlamda da muhatap sizsiniz, olumlu anlamda da muhatap sizsiniz. Sizinle mücadele ediyor zihniyet olarak, politik olarak, askeri olarak sizinle mücadele ediyor. Ama aynı zamanda sizin birikiminizden de haberdar, bilmez olurlar mı? Yani şimdi diyelim ki... Cardano, üçüncü, dördüncü deneyimlerin işte Ferrari, o Tartaglia şeyde... Tartaglia'nın metin oturuyor. Bütün muhatap sensin. Sana karşı geliştiriyor her şeyi. Ama bu geliştirmeleri yaparken İslam dünyasındaki ilmi birikimi kullanıyor. Ya da diyelim ki Cardano bir taraftan olumsuz muhatap olarak seni görüyor ama öbür taraftan... 300-400 renkliğinde, 400 renkliğinde genel formül çözümlerinde Ağrizmi'yi kullanıyor. Kindiye atıf yapıyor filan. Yani gayet doğal bu. Dolayısıyla bu kadar birbiriyle keskin, birbirinden kopuk yapı yok ortada. Onu demek istiyorum. Hmm. E, herkesin pozisyonu var. E, ona bakarsan İslam diyor. Osmanlı'da da ya da Bursa'da bulunan e, Müslüman entelektüellerin, Osmanlı entelektüellerin kendine göre pozisyonu var. Abdurrahman İslami ile Molla Fener'in aynı yerde durmuyor. Birinin e, olaylara bakışı farklı. Öbürünki farklı. İçinde yani, oldukları gelenekler de var. Işte. E tabii. Teorik pozisyonları farklı çünkü. Felsefi pozisyonları farklı insanların. Öyle çok yeknesak değiller. Yer yer çatışıyorlar. Yer yer belli konularda anlaşıyorlar. Anlaşmıyorlar filan. Bir parantez e, soru hocam. Evet. Bir tarafıyla tabii şöyle. E, az önce söyleyecektim onu ama siz şimdi bu isimleri sayıyorsunuz. Aralarındaki ilişkiyi, bağlantıyı, rabıtayı. E, Türkiye'de sadece neredeyse sadece siyasi tarih... E, Hatta siyasi tarih bile değil askeri tarih sadece savaşlardan sizin ifadenizde dıgıdık, dıgıdık, e, dıgıdık tarihi. tarihi. Evet, evet bu yani, hakikaten isyan edecek bir şey yok hocam. Dıgıdık Devasat... kastettiğim sadece siyasi askeri dıgıdık tarih nedenlemeden gittik geldik yendik dövdük gibi bakıyoruz olaya. Nasıl yaptık bunu ondan sonra hangi maddi teknikleri kullandık? Altyapımız neydi? Niçin yaptık? Ya Bir gerekçemiz olacak. Dıgıdık gidip bir yere gidilmez yani. Yani, yani. Osmanlı'nın Halil Nalcı Koca, e, Mehmet Genç hocam şimdi tam hatırlamıyorum. Bir, dinlemiştim. İlk fetihlere bakın diyor. Tamamen ticaret yolları üzerindeki şehirler ve kaleler alınır. Çok açıklayacak. E, tabii canım yani ekonominin ne olduğunu biliyorlar. Nasıl işlediğini biliyorlar. Bu adamlar bir gelenekten geliyor. Çorbacı değiller yani. E, o açıdan e, şöyle. Elbette Türkiye'de entelektüel tarih çalışan hocalarımız var. Hakkıları yemeyelim. E, Salih Zeki'den beri var canım yani. Çok kıymetli var, isimler var, üretimler de var. Ama bunlar var. genel kültürün parçası değil. Heh. Şimdi ben bir yerde bir konuşma yaparken bazen e, meslektaşlarım alınıyor. Bunları kimse bilmiyor diyorum mesela. Buradan kastettiğim e, akademik anlamda bilinmiyor değil. E, biz zaten oradan okuyoruz bunları. Hepsini kendin tek başına çalışamazsın. Ama bunlar bizim kültürümüzün temel parçası. Şimdi Hacıpaşa, bak, Hekim Berke yahu bizim tıp, ben Hekim Berke'yi sizden duydum tıp, hocam yani Tıp çok diğer isim gibi tıp fakültelerinde salon adı olması lazım yahu ne Üniversite. olsun ya ben anlatamıyorum ki nasıl bir şey anlatabilirim dünyada ilk Türkçe tıp kitabını yazan adam bu ya başka bir kültürde olsa bu adamın heykelini yaparlar ne bileyim ben filan bunun başka bir şey yapmasına gerek yok bu adamı? senin şu anda kullandığın dilin ilk tıp metnini yazmış adam Yok ortalıkta. Yok. Hacı Paşa. Uzmanları var çalışılmış eserler ama. Dil açısından da çalışıldı bu eser. Tıp bilimi açısından da çalışıldı. Ama yok kültürde yeri yok. Ya Sanki biz yabancı bir kültürü çalışıyormuş gibi hissediyorum ben bu tür şeylerde. Ya Çin kültürünü çalışıyoruz. Çünkü ben bazı yerlerde konuşurken diyorum ki hocam çalış da okuyalım. Ya niye ben çalışayım tek başıma? Çin uzmanı değilim ki ben. Ya da Hint kültürü ya da Malay kültürü. Bu senin kültürün. Ee, şu anda stand niye? eğitimde yerleri yok bunların. Ee, bunlar sembol, yani bunun içerikleri bilmene gerek yok. Yani Hekim Berke'nin ne yaptığını kimse bilmesin ama bu bir sembol ediyor Hacı Paşa diyorsun, ya bu altı tane Türkçe tıp kitabı yazmış ki, öyle öyle böyle tıp kitapları değil yani. Adamın 4-5 ciltli tıp kitabı var, Şifa eskap Hem Arapçası var, hem Türkçesi var. Bu adamlar, işte tıp tarihi çalışmalarının konusu tamam ama genel kültüre de bunların dahil olmaları lazım şey Meddet'ini dahil ediyorsun politik nedenlerle ya da ideolojik nedenlerle. Ama Molda Fenari ya Türk tarihinin özellikle Anadolu'daki Türk tarihinin önemli isimlerinden biri. Ama yok. Her açıdan Ama yok kültürde. Yani bunu edebiyatını yapanlarda da yok yalnız. Burada A grubu, B grubu değil. Biz hep dıgıdık ya Bizde farklı gruplar Türkiye'de tarihsizlik konusunda ortaktırlar merak etme. Biri e, olumlayarak, bir olumsuzlayarak fark etmiyor. Sadece dıgıdık yani. Düze aynı ama Tabii düze aynı ve büyük oranda. Dolayısıyla bunların kültüre dahil olması lazım. Kastettiğim o benim. Hı, eyvallah hocam e, şimdi yine bir e, ara vereceğiz ama araya gelmeden önce e, Molla Fenari ile e, aynı yerde değil dediniz ya hani farklı gelenekler, e, taze yorumlar. Burada biz çok net ve somut olarak Osmanlı'nın Molla Fenari medya sistemini dizayn etmek üzere görevlendirmesi, çağırması tam bu anlattığınız büyük hikayede de çok iyi bir iyi bir akılla karar verildiğini anlıyoruz. Osmanlı'nın meşrep mi diyelim, teorisimi Devletin kabaca yaklaşımına ilişkin bir şey. Ama şöyle şimdi doğallığı da unutmayacaksın. Bunun farkında olmayabilirsin. Sen bir doğal gelenekten geliyorsun. Anadolu Selçuklu geleneği var. Onun Onunla hem hal olmuşsun. Onu özümsemişsin zaten. Hmm. Öyle düşünüyorsun. Diyorsan ki mesela öyle bir alim olsun ki e, Anadolu irfanını o Konya'da üretilmiş hmm. hem inancı kelamı hem efendim hikmeti hem irfanı kafan öyle çalışıyor zaten. Bunun için özel ayrıca bir bilinç durumuna ihtiyacın yok. Hmm. İşin o senin yani. Elinde keser var onu kullanıyorsun. E, onu de, bir de e, yayıldığın coğrafyada uçlarda... E, yüksek İslam kültürünü... E, çok aşırı formel bir biçimde temsil etmenin tehlikesini de bu insanlar politik... zekalar olan insanlar biliyorlar. anlıyor muyum? Evet. Yani... E, yüksek İslam kültürü sadece evet fıkıh ağırlık merkezidir ama... orada irfanı, orada tekkeyi, orada değil mi? O fütüvet teşkilatını, ahirlik teşkilatını dikkat hmm. aldığı zaman... Şimdi buna biz bilginin tamamlayıcı ilkesi diyoruz. Bilgi derken sadece e, bilimsel bilgiyi kastetme. E, ticaret de bir bilgidir. Efendim e, terzilik de bir bilgidir. Bilginin türlerini e, toplumun da ihtiyaçlarıyla paralel bir şekilde düşündüğünde her bir türü temsil edecek yapıları ve birbirleri arasındaki ilişkileri kurmayı becermek lazım. Burada tabii şey de insanın aklına geliyor hocam. Şimdi diğer beyliklerde e, alimler, bilginler var. Evet, var. Onları da mesela durum nedir? Beyliğin e, siyasi, politik yaklaşımı, bakış açısı nedir? Şimdi bana biraz önce de bak Aydınoğulları'daki Hacıpaşa el Aydın'ı diyorsun. Molla, Fenari, Konya'da eğitim görüyor. Aksaray'da. Hmm. Yani şöyle biz genelde Osmanlı öne çıktığı için tüm Anadolu beyliklerini Osmanlı içerisine yediriyoruz. Evet. Halbuki bak aynı kültür neticede ya beylik farklı, siyasi, organizasyon farklı. Bunların hepsi aynı kültürün çocukları. Neticede. Bir taraftan tabii şeyin sorusu, evet. hani oğulları e, niye alıp yürümedi de, Osmanoğlu alıp yürüdü? Yani şimdi şöyle, hükümet diyelim farklı. Millet aynı, kültür aynı. Alimler aynı tabii tabii gidip tabii gelebiliyorlar. Tabii tabii, çok rahat gidip gelebiliyorlar. Hocam burada bir nokta koyalım. Ee, kısa bir aradan sonra soruların peşinde de yeni soruların peşinde olmaya devam edeceğiz. Aradan sonra buradayız. Merhabalar, soruların peşinde de son bölümle karşınızdayız. Beylikten Sultanlığa Osmanlı felsefe ve bilim hayatını ilk iki bölümde konuştuk. kalan vaktimizde de yine orada aslında yine Molla Fenari. Bugün hocam etrafında konuşacağız. Bugün Molla Fenari, Molla Fenari'ye dair bir özel şey de oldu. O açıdan yani Molla güzel oldu. Fikriyatını anlatmadık canım yani mantık. Etrafında olur. dolaştık. Hı. Yani o merkezi tarihsel olarak merkezde o. Yapacak bir şey yok yani. Adam hmm. işin başına getirilmiş. Kay, elimizde yok ama kaynakları bildiğine göre bir eğitim nizamnamesi hazırlamış. Öğrencilerin kıyafetlerine kadar, okuyacakları kitaplara kadar e, her şey belirlemiş. Belirli, tatilleri belirlemiş. Kitap istinsa mekanizmalarını kurmuş. Ona göre Daha anla, Önce anlatmışımdır onu biliyorsun. medrese Cuma tatilde Adam Salı'yı da tatil yapıyor. Kitap istinsa için. Yani, ve gelenek bunu böyle kabul ediyor. Bak şimdi bu da çok entesan bir şey. Bir şeyin hakikaten böyle vakı olup olmadığı da aynı bir konu. Fakat gelenek de bunu böyle kabul etmiş. Işte, ve adam ilk şey İslam ilan etmişler daha sonra. Halbuki şey İslam makamı yok henüz. Hmm. Ama onla fena bizim gelenekte ilk şey İslam olarak görülüyor. Ulema şey gibi bak gelecek hafta Musa Kadızade de öyle. Yani Musa Kadızade bizde yetişti ama bütün ömrünü... Timurlar döneminde geçirdi. Fakat Osmanlı kaynakları Kadızade'yi Osmanlı alim olarak alıyorlar hep. Taşköbüzade. Yani şimdi geleneğin kendine nasıl baktığına saygı duymuyor insan. Diyor ki yanlış. Ne yanlış, yanlış filan değil. O kişi kendine böyle bakıyor. Hmm. Ben sana anlattım mı bilmiyorum. Bayburt'a gittiğim zaman dedim ki onunla anlatmadım değil Bak güzel oldu. Ekmelettin Bağberti. Bu Ekmelettin Bağberti hakikaten bizim tarihimizin çok önemli bir ismi. Anadolu'daki Hanefiliğin ve Maturidiliğin yerleşmesinin önemli isimlerinden biridir ve Mısır'da... ...gelen Türk öğrencileri... ...şehidir bu yani onların hocasıdır. Yazdığı kitaplara girmiyorum yani çok önemli metinleri var. Hem... ...mantık hem kelam hem... ...dil bilimleri... ...hem usul bilimleri de... ...kabulüstü bir adam ve yetiştirdiği öğrenciler... ...nereye giderlese gitsinler muhakkak istisna tiplerdir. Ya... ...işcanlara katılmışlardır, örgütlemişlerdir ya... Büyük dönüşümler geçirmişim, onda Fenalisi şey Beddetti'nizi, hepsi onun talebesidir. Hmm. Şimdi Bayburt'a gittiğimde orada e, üniversite davet etmişti konferans için. E, tabii dedim ki Ekmeletin Bahberti'nin köyü ne gitmek istiyorum. Sağsunlar götürdüler. Ama ben bu tür yere gidince resmi olan e, insanla değil de oradaki vatandaşlarla konuyu müdahale etmeyi severim. Köylere dedim ki yani Ekmeletin Bahberti'nin köy mü burası? Evet dediler. Konuştuk biraz. Mezarlığına götürün dediler Ben şey zannettim. Hani köyün mezarlığı. Gittik. Aile mezarlığı var. Ve Ekmelit'in Mabert'in türbesi var orada. Hmm. Dedim ki, bir dakika ya. Ekmelit'in Mabert'i Kahire'de öldü. Burada ne? Yok dediler efendim. Burada. Şimdi yani bu çok çelicik bir şey tabii. Biliyoruz adamın şeyde öldüğünü, Kahire'de öldüğünü ama şimdi fakat ya, mezar da yeni değil. Hani 1900... Cumhuriyetten sonra yapılmış olur derse ki tarihsel bilinç değil. Kaç yüzyıllık mezar. Şimdi halk Ekmelettin Baberte'yi Bayburt'a getirip oraya defnetmiş. Böyle bakmış kendi Kendi hakkındaki tasavvuru bu adamın. Bunun tarihsel olarak doğru olup olmadığı çok önemli değil ki. Çıkıyor biri diyor ki efendim bu yanlış. Ya, yanlış tamam. Ne açıdan yanlış? Vaka öyle değil. E, Ulu Batlı Hasan diye biri yok. Olabilir. Halkın muayilesinde bu böyle. Yani mitolojilerle niye oynuyorsun ki? Anlatabiliyor muyum? İşte gemileri karadan yürütmedik. Ya, ama böyle kabul edilmiş. Bu bir mitoloji. Mitos olabilir ya. Mitos... ...niye dönüştürüyorsun ki? Bir insanın kendi hakkındaki tasavvuru... ...eğer ona zarar vermiyorsa o şekilde olabilir. Şimdi... E, ...Ekmerettin Bağberti hikayesi bu açıdan sonra dönece çarpıcı bir hikaye. Koca köy... ...Ekmerettin Bağberti'yi oraya defnetmiş ve ona bir türbe bile yapmış ve orada olduğuna inanıyor. Sen hmm. istediğin kadar bilimsel olarak bu böyle değil de Aynı bir konu. Ve dolayısıyla orada zaten. Tabii. Aslında. Tabii, çünkü ona ittifak etmişler. Evet, nerede nereye geçtik? Ee, dolayısıyla Konstantin şimdi Mondafeneri de gelenek he. böyle görüyor. Osmanlı İlmî Teşkilatının kurucusu ilk şu İslam belirliyor. Hakikaten de belirliyor bak. Şimdi şimdi bir tarafıyla Kadızade Rumi'yi... Şeye gönderecek, Orta Asya'ya. Bir nesil sonra Kadızade'nin tüm öğrencileri Anadolu'ya gelecekler. Onun üzerine ayrıntılı duracağız. Fetullah Şirvani, Ali Kuşçu, 500-600 kişi bunlar. Çok e, acayip hocam. Ve bunu bak, Fetullah Şirvani diyor ki, hocamız Fethullah Şirvani, Şirvanlı yani Azerbaycan coğrafyasında. Hocamız bize gelecek Osmanlı'dadır derdi diyor. Ya yani bu benim yorumum değil yani Gelecek Osmanlı'dadır. Osmanlı'ya gidin. E Kadızade'nin oraya gittiği, gitmesi tesadüfi değil. Demek ki bir şeyler örgütlüyor orada da o. Ve <gülüyor> hepsini buraya yönlendiriyor. Anlatabiliyor musun? Şimdi bu, bu, üzere konuşacağız. Ayrıntılara girmeyelim. Şimdi Kadızade'nin mesela öğrencileri var. Oğlu Muhammed Şah Fenari yazdığı eserlerle e, çok dahi bir adam olduğu söylenir. 19 yaşında. E, mündares olunca söylenti çıkıyor hakkında. Torpil. Aa, tabii torpil. Şimdi bir torpili böyle bir söylentiyi nasıl giderirsin? Halka açık imtihan. Aa, halka açık değil sadece tüm dönemin büyük hocalarının davetiyle bir açık ders yapıyor. Sorular soruluyor. Ee, adamın ilmi görülünce diyorlarken sen daha bir adamsın. Hı hı. Ve o zekasıyla çok da uzun yaşamıyor zaten. Yazlı yeserler de önümüzde. Günümüze geldi yani. Şimdi Monla Yagan diye birini yetiştiriyor mesela. Bak Molla Yagan Hızır Bey'in hocası. Hızır Bey ee, nedir? Hocazade'nin kasteler. Yani bütün o fetih ve sonrası büyük alimler Monla Fenari'nin çevresinde yetişiyor mesela. Hmm. Hem fıkıh da hem kenam hem mantıkta, hem felsefede. Şimdi, Molla Fener gibi bir insan, e, biz bugün öyle yaparız. Bugün diyelim ki, A görüşüne sahip bir hoca, bir kürsünün başına geldiği zaman, o kürsüyü A görüşüne göre dizayn eder. Türkiye'de öyle felsefe ölümleri var ki, A görüşünün, Z fraksiyonunu hakim orada. Bak, evet, Türkiye'de. Orada. Tabii tabii. Tahammül etmiyor kimse hiçbir. Aynı görüşün, fraksiyonlarına bile tahammül etmiyor. Şimdi hoca şey, modern fener belli ekbiri geleneğine mensup bir adam. Ama kelama, meşşai felsefeye diğer felsefi pozisyonlara ya da teorik pozisyonlara da yer açıyor. Nereden biliyoruz? E, Etişen insanlara bakıyorsun. Hep o geleneğin çocukları ama hepsi farklı pozisyonlara sahip. Yani e, eğer A görüşünün Z fraksiyonu olsaydı 3 aşağı 5 yukarı o çevrede isimler etişleri. Çünkü bilgi teorik bilginin mezhebi dini şu buyu olmuyor. Bilgi bu çünkü. Eyvallah. Anladın Dolayısıyla mı? şey de olmuyor Şimdi tabii Mola Fenari ile ilgili müstakil birkaç biyografi var, çalışması var. Var var var. var, var, var, var. E, Bursa evet. Belediyesi'nin yıllar önce yaptığı bir üçleme vardır. Çok güzeldir onlar Hoca Var ama yine ona rağmen e, kamusallaşmış e, yok, yok. popülerleşmiş yok, yok. Kamusal, bilgi kamu değil. değil. değil değil O maalesef. mümkün olmayınca oradaki e, ahlak ta e, Tabi siz değil bir bir organik bir bütün olarak tarihin gün, bugüne aktarılacak e, sembolleri vardır. Yani diyelim siz Alparslan aktarıyorsun, Fatih Sultan Mehmet'i e aktarıyorsun, değil mi? İşte Atatürk'ü e aktarıyorsun, işte İstiklal Harbinin büyük komutanları Kazım Karabekir Paşa'yı, Marashlar vevis Paşa'yı, İsmet Ünün'i aktarıyorsun, değil mi? Geriye doğru e, ya az büyük oranda dikkat et, askeri şeyleri aktarıyorsun ama e, ilmin kahramanları sanatın kahramanları mimar sana aktarıyorsun mesela bak bir şekilde aktarılmış ee, ama pek çok isim sembol olabilecek isimleri kastediyorum. İsim çok bunlar aktarılmış. Diyelim ki Bursa Kadızade bir sembol olabilir. Ee, Hacıpaşa olabilir, Molla Fenar olabilir, Taşköprüzade olabilir. Bunlar kültürde o kılcar damallara sembolik içerikleri başka bir şey. Zaten o içeriklerin çoğu bugün için bir anlam ifade etmiyor. Ama dönemin bağlamında başarılarıyla topluma verdikleriyle dikkate aldığında önemli isimler. Bu tıpta olabilir, bu sanatta olabilir. İşte Yunus Emre diyorsun, Aşık Paşa bak Aşık Paşa bile yok kültürde ya. Evet. Bu dönemde biliyorsun şeyde mesela Ahmedi Şeyhi mesela 1431'dir öyle mi? Şeyhi, evet mi? Çok önemli bir şair. Ondan sonra hmm. Süleyman Çelebi'nin Düşün Mevlid, Hamzavi. Yani Artık bu dönemde yine... Şairler de ortaya çıkmaya başlıyor ki Fatih burada bir operasyon yapacak. Onun üzerine düşüreceğiz. Yani İstanbul'un fethinden sonra... Türkçe... Edebiyatta bir müdahale yapacak. Çok bereketli olacak. Hmm. E, o açıdan... İşte matematik mesela. Diyelim ki şeyin... E, şeyde Bursa'da... E, Ali bin İbetullah... Hulâsâtu'l-mînâş fi ilm il Bilebildiğimiz kadarıyla ilk... E, Osmanlı coğrafyasında terif edilen matematik kitabıdır. Gülansatul minhac fi emirisab. Ama nüssası yok günümüzde, kayıp daha doğrusu. Ya da Abdurrahman Bistami'nin. Abdurrahman Bistami de çok ilginç bir adam. Şimdi ha onu söyleyeyim. E, dedik ya farklı fel felsefi pozisyonlara, teorik pozisyonlara şey veriyor. Ya Abdurrahman Bistami de ezoterik bir pozisyona sahip. Hurufi adam. Hmm. Hurufi dediğimiz dini anlamda değil. Yani e, tüm varlığın hurufi, kabalist bir şey yani yapısı var. Mardin'li bildiğimiz Abdurrahman Bistami, o da Mısır'da okuyor. Büyük ihtimalle Molla Fenari'yi oradan da tanıyor. Fakat Molla Fenari ondan ders alıyor, ona ders okutuyor. Şeyh Bedettin ondan ders alıyor. Muhammed Şah Fenari ders alıyor. Şeyi ne hocam, hususiyeti, baskın özelliği? Çok ezoterik bir tarihi anlayışı, bir ontolojisi, bir epistemolojisi var. Ne ders alıyorlar? Bu hurufilik geleneği üzerinden ters alıyorlar. Evet. tabi ee, Ve destek de veriyor Dolna Fenari ona. Yani karşılıklı. Hı hı. Şimdi bu adama bile yer açıyor. Enteresan. Sistem. Kültür yani. Mezarı şeyde Bursa'da zaten duruyor. Hatta oğlunu Muhammed Şah Fenari'yi okuması için gönderiyor ona. Bu adam dediğim gibi böyle devamlı dolaşan bir adam. Özel bir şeyi de var. Bir nedir bir Heyet bir ekibi de var. Mesela bu adam muhasebe matematiği üzerine iki tane eser yazıyor. Çünkü devletin ihtiyacı var mı? Bir tarafıyla böyle ezoterik bir tarafı var ama... Zaten Pitagorasçı bir kafası var. Ee, Abdülhamam ee, bütün ta Tüm tarihi ezoterik kabalist bir şekilde yorumluyor. Ee, farklı bir perspektif var onu demek istiyorum. O dönemdeki entelektüel iklim bu... Teori, felsefi pozisyonlara çok aykırı olan, çok uçlu olan bir geleneğe bile, bir bakış açısına bile yan açabiliyor. Ve bu sebeple de bereketli Tabii, oluyor. Diye büyük ihtimalle şey Beddettin tırnak böyle kurtarıcılık fikrini, o mesyanik fikri, Abdurrahman Bistami'den almış olabilir. Hmm. Böyle bir şey var. Babertin'in bu bağlamda bir şeyi yok değil mi? Babertin'in öğrencileri molla feneri ön canım öğrencileriyle yani. Anadolu'daki zihniyet zaten belirleniyor ve Hanefi Maturidi çizginin zaten bir arka planı var ama Babert ile bu biraz zenginleşiyor Babert'in öğrencileriyle. Ya yani şunu demek istiyorum tüm bu örnekleri verirken bir kişinin başarısı sadece kurduğu kurumlar değil o kurumları sürdürecek öğrencilere yetişmesi yetiştirmesiyle de ölçülür. Dostum Monda Feneri Sadece hani size bir imkan verilir, siz bu imkanın tüm nimetlerinden yararlanırsınız, değil mi? E, bir şeyler yaparsınız ama kendinden sonra tufan öyle bakmıyor modern fener işte. Kenden sonraki zihniyeti tayin eden feti mümkün kılan tüm kafaları yetiştiriyor. Hocam belki eserden daha öncelikli olarak yetiştirdiği talebelerdir denilebilir mi? desem ne dersiniz ya da? Yok çok da büyük eserlere Bazıları dediğin gibidir. Bazıları çok başarılı değildir eser yazmada mesela. Yani sadece yani kısırdır anlamında değil. Bazıları eser yazamaz. Bazıları yazsa da iyi yazamaz. Salt eser yazma bağlamında demedim hocam. hani Çok büyük eserleri var ama hiç talebesi yok. Van o öğrenciler insanlar da var. Bundansa e, ortalama eserleri var, büyük talebeleri var. E, ama iş, daha iş, doğru ama Molla Fenareli ne ilk eşit seviyede. Yani demek ki Misbah bugün hala İran'da ve e, Kuzey e, Hindistan'da okutuluyor. En üst metafizik eser olarak okutulmaya devam ediyor. Hala, tabi. Ve ben bu eseri bir defaatle gözden geçirdim. Hakikaten zor bir eser. Zannediyorum ketebe bunu. Türkçeye evet. kazandıracak. O tercüme edildiği edildikten sonra yayınlandıktan sonra bir incelemek isterim. Bir tercümeyi tebrik edeceğim çünkü yani <gülüyor> inşallah bir topyekün bir felsefi sistemdir o. Bak yani o öyle herhangi bir eser değildir misbarımız. Topyekün bir sistemdir. Meşşai, ekberî ve kelami geleneği mezzeden üst bir sistemdir ve bir insan felsefesi vardır orada. Hı hı. O açıdan öyle basit bir şey değil. Hocam diğer taraftan şöyle sistemli bir eğitim e, kurumunda bu kadar yüzyıl e, sonra bir metnin okutulması da insanlık tarihinde sayısı öyle çok fazla olan... Değil, tabii değil. E, şimdi bak e, çok ilginç Monla Fenari'nin yanında dört tane daha şer yazdırtıyor e, Fatih Bu esere, bu eser biliyorsun Konevi'nin Konevi Tabii tabii Miftahı Gaybul ve Vücut kitabının Şeridir misparuz. E, fakat o kadar zor bir şerid ki Fatih Sultan Mehmet'in talebi doğrultusunda dört tane daha şer yazılıyor. Bir yüzyılda beş tane şer var. E bunlardan şeydek e, tarihin elinde kalan Moğol Fener'in şeyi e, İran'da çok üst seviyeli metafizik metin olarak hala okutuluyor İrfani gelenek açısından. E, o açıdan e, eserleriniz ve yetişsiz öğrencilerle... E, ...belirleyici oluyorsunuz. Benim burada dikkatimi çekmek istediğim şu. Diyelim ki ben felsefeyle uğraşıyorum. Yetiştiğim öğrenciler... ...büyük konuda benim felsefi zihniyetimi temsil eden öğrenciler olabilir. Değil mi? Ama Mollaföyler matematikçi, matematiği de öngörüyor. Diyor ki... ...bu imparatorların matematik bilimlere de ihtiyacı var. Onun hazırlığını yapıyor. Bu şeyin, eğitim zihniyetinin mantıkına ihtiyacı onun önünü açıyor. Bu zihniyetin usul ihtiyacı var. Bu zihniyetin felsefi, hikemi geleni. Yani bir insan tek başına bunların hepsini hem birçoğunda eser yazıyor, hem bunlara yer açıyor hem de bunların ya kendisi yetiştiriyor ya da yetiştirilmesini organize ediyor. Gerekli yerlere insan gönderiyor ya da insan getirtiyor kastettiğim örgütlü kafa bu. Yani burada bu bir tesadüf değil yani. Böyle biri çıkacak da e, bu şey gibi olur. Parça parça olur. Bu kadar sistematik bu kadar öngörülmüş bir yapı olmaz. Ve Bunun da meyvelerini Osmanlılar alıyorlar zaten. Yani. Böyle bir ben, Eyvallah hocam. Tabii gene kültür bağlamındayım. Hindistan'da zannediyorum bu Mevlana Ebul Kelam Azad'ın doğum yıl dönümü milli eğitim yıl dönümü olarak kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi mesela bu bilgiler ışığında e, biz Mola Feneri'nin doğum tarihi tespit edilse Türkiye Cumhuriyeti'nde e, bugün e, Milli Eğitim Yılı e, bir <gülüyor> çok çok iyimsersin. Kullanılsa kutlansa e, az yapıldı azdır yani. Yok. Böyle bir devasa şeyin karşısındayız. Yok öyle bizde öyle şeyler yok onlar. Geç onları. Daha mekanları koruyamıyoruz. E, nedir restorasyon adı altında gördüm hocam. Suyunu çıkartıyoruz. Sonra da övünerek bunları paylaşıyoruz tabi. Ee, dedim ya hep söylüyorum ya yani, zihniyet bakımından geçmişinden geri kalmış bir milletiz gerçekten. Yani. O açıdan o seninki çok iyimser, i, iyimserlik. Şeye de hayret ediyorum tabi. Bu adamlar hani kendisinden olmayan kültürün mensuplarıyla da ilişki içerisindeler. Bunu daha da görücü. Bak Mühedzade'yi anlatırken, Mühedzade İtalya'daki alimlerle haberleşiyor. İkinci belsü Yolu tamamen mesela görebildiniz mi hocam? Yani nasıllığını masaya çıkarabildiniz mi? Nasıl? Hani bir tanıdık var, mektup tamam mektup başlıyor ya da gidip geliniyor. Bir tanıdık Yok, üzerinden... Gidip, gidip geliniyor çünkü siz merkezdesiniz zaten. Gücü temsil ediyorsunuz. O insanlar geliyorlar. Onlar gelir gider ama sizin onları ciddi alıp onlarla oturup müzakere etmek, onlara yazışmak bu az bir iş hmm. değil yani. O dönemin şartlarını düşüneceksiniz tabii yani iletişim ulaşım şartlarını düşüneceksin ve zihniye çok keskin e, savaş halindesiniz. Tehditsiniz onlar için. Bir hmm. Müslümansınız, Hristiyan. Öncelikler dini değerlere göre organize edilmiş. Yani siz Soğuk savaş döneminde Amerika'daki bir bilim adamıyla Rusya'daki bir bilim adamı mektuplaşsanız ne olur? İki ülkede ihanetle suçlayıp. Ee, öyle olmuyordu mu? Hmm. Burada daha sert bir durum var. O da rağmen ilişki mümkün. Tabii tabi en önde gelen değerler, dini değerler, her şey ona göre tanımlanıyor. Buna rağmen iki alim haberleşebiliyor, iki entelektüel haberleşebiliyor. Sultanlar ona rağmen bir şey demiyorlar. Tabi tabi bir demokrasi de varmış. Hayır tabii. tuhaf demokrasi değil. E, ulema, özellikle e, şahsiyeti ona rağmen sultandan daha güçlüdür bizim genelde. Ne diyorsun? Ben sana öyleki olayları anlatırım ki e, Mısır'da. Baybars gibi bir sultan. Baybars çok sert bir adamdır. Baybars gibi bir sultan. Sultanul ulema şimdi ismini tam böyle ayrıntılı hatırlamıyorum. Ee, bir tartışmadan sonra terk ediyor şeyi Mısır'ı peşinden ordusuyla gidiyor. Ee, lütfen geri dön diye. Çünkü halkı tutamıyorlar. Ulemanın böyle bir şeyi var. Ee, öyle kolay iş değil o. Bizim bunu anlamamız bugün mümkün değil çünkü bugün ilmi bir mesleğe dönüşmüş her şey. Ve onu temsil eden insanlar, Sayıları çok azaldı ama doğru örnek midir e, bugüne dair izini yani yakalamak bak, için? Nazim Moskova'ya gittiği zaman niye Moskova'ya kabul ediyorlar önce? Yani büyük bir şair sığındıysa Türkiye'de devrim olacak. Hmm. Zallediyorlar. E, tabii yani. <gülüyor> Öyle bir şey yok. E, Doğu'da bu medrese geleneği devam ediyor malumunuz. Oradaki yok, e, sayıları suyun, az ama... suyunu suyu artık. E, ama onların da gene de gördüğü bir... E... Onun izi zannediyorum. Yok gittim yürümeyin. ben gittim. Orada sağ olsun bu işlere uğraşan çok değerli insanlar e, görüştüm. Artık bu işin bağlamı yok. Bu biraz zoraki geleneği sürdürme çabası. E, toplumsal bir karşılığı yok. Hmm. Ve klasik medrese geleneğinin de artık e, incelmiş. Çok incelmiş. Çok e, hafif bir hali o. Yani okudukları kitapları biliyorum çünkü. İçerikten bağımsız profillerin farklı gruplarda uyandırdığı saygı. Tabi. Bunun bir sanki izi gibi var, bu bahsettiğimiz. Tabi tabii. Hayır o belirli yerlerde var şüphesiz Türkiye'de de var ama bu dönemin ölçeğinde değil tabi o. Yani büyük bir alim yeri geldiğinde sultan'dan daha güçlüdür. Öyle kolay kolay müdahale edilecek bir şey değil. Sultan el öper. Ya bak Yıldırım Beyazıt'la kavga ediyor şey. Molla Fenari Konya'ya gidiyor. Ee, bir süre rica minnet üzerine geliyor tekrar Bursa'ya. Kavganın gerekçesini biliyor muyuz hocam? Kayıtlarda var ama hatrınızda var. Var da Varda, hatırımda değil ama. Var tabi. Olmaz olur mu? Ee, yani müdahale ettirmiyor. Kadızade ile Ulu Bey'in meselesini de gelecek hafta anlatırım sana. Ee, rica minnet getiriyorlar tekrar. Yani Molla Fenari şunun gibi düşün. Ee, siz ne kadar çok kütüphaneye sahipsiniz, ne kadar çok büyük alime sahipsiniz, e, içinde yaşadığınız o medeniyet havzasındaki itibarınız o kadar önemlidir. Yani bir alime karşı siyasetin bir tavrı bunu hesap alarak yapılır. Kafanıza öyle davranamıyorsunuz. İtibarla alakalı bu. O sizin e, politik, askeri gücünüze karşı bir de dış dünyaya. Bu alime sahip olmak. Mesela... Genelde sultanlar bir yeri fethettiklerinde o dönemde yaptıkları ilk iş büyük alimleri kendi başkentlerine taşımaktır. Davet etmeli. Tabii bir tür davet bazen de icbar. Ama zaten alimlerin e, ilim çünkü istikrarlı bir yer ister. E bunu tercih ediliyor tabi. Ve dokunmazlar. Ben bunu daha önce sana örnek verdim. Savaş meydanlarında bazen alimler gidiyorlar. Savaşı kim kazanırsa kazansın diye alime dokunmaz yani. Evet onun gene Çünkü az istisnai bir şey. Hatta onlar eserler yazarlar, boş bırakırlar. Savaşı kim kazanırsa ona itaf Bunu kimse suçlamaz. Evet. Tamam Ali Kuşçu da öyle. Şeyin El Fetihye fi Fe ilm savaş meydana yazılmıştır. İtaf bölümü boş bırakılmıştır. Savaşı Fatih kazanacak. Fatih itaf etmiş. Tabii bu aynı dünyanın ee... Uzun Hasan kazansa, Uzun Hasan'a itaf. Aynı bir. dünyanın taraflarında değil mi? Mesela bir Haçlı ya da... Etekli... Yok, eğer e, ilmi bir seviye varsa, e, mesela diyelim ki e, Endülüs'te, Sicilya'da, Malta'da, yani o bölgedeki Hristiyan evet. komutanlar, Müslüman alimleri ele geçirdiğinde aynı saygıyı gösteriyorlar. Endülüs anlatışken söyledik. Mı? Gidiş gelişlerine bile izin veriyorlar. Değil mi? İdrisi'ye yapılan muameleyi biliyoruz. E, ne kadar farklı? Çünkü bilgi bizatihi kendinde değerli bir şey. Değil eskiden. Bugün de öyledir ama bugün daha çok e, pratik değeri yüksekti. Hmm. Teorik bilgi... E, ba, bilginin bağlamı değişti tabii. Yani hmm. yani felsefi olan, bugün artık... ...uygulamalı olan, pratik olan, faydalı olana dönüştü. Biz bunu anlamıyoruz. Yani... E, Mısır, Yunan, Hellenistik dönem, eski Yunan'ı kastediyorum. İslam dünyasındaki bilgi daha çok... ...kelimenin hakiki anlamıyla felsefi olandır. Bugün hakiki anlamıyla felsefi olan böyle bir derdimiz yok yani. Hmm. O teknoscience'ın ya da high teknolojinin ürettiği bilgi, o felsefi bilgi orada işçi sınıfı durumundadır. Ameledir yani. Onu yorumlama, onu anlamlandırma alakalıdır. Hayatın anlamına ilişkin e, o tümel yorumu yapacak bir perspektif değil felsefe. Öyle bir şey yok yani. Hmm. Bu tabii mesela... E... Nazi dönemi Almanyası, Hitler ya da oradaki sisteme çok büyük katkılar sağlayan isimler bütün günahlarına, cürümlerine rağmen mesela Amerika'ya giderlerse onların tamamını üzerini örten bir şey. Yok, Amerika değil bilgi. onları işte Ruslar bir kısmı alıyor, bir kısmı Almanlar şey Amerika'da alıyor ve hiçbirine dokunmuyorlar tabii ki hizmet etme karşılığında, bilgilerini paylaşma karşılığında. Cürümlerini de sıfırlıyorlar. E, onun tabii gibi. ama yani o bilgini nerede yetiştireceksin? Yani Amerikan uzay teknolojisini kuran adamlar, bilgisayar teknolojisi, abi bir sürü teknolojiyi geçen adamlar, o nazi bilim adamları işte. Peki bu bilginin türünü... Hayde göre bile dokunmuyorlar, dikkat et. Türünün değişmesini nasıl okumak lazım hocam? Daha e, teknik e, olanın, daha kıymetli... Ya ben bugün bir kitap paylaştım İngilizce. Knowles e, and Science Medi, From Philosophy to... E, İngilizcesi tamam tamam. Yani şöyle yaklaşık olarak bilgi ya da bilim felsefeden pratik uygulamaya ya da faydaya. Bu, bu, bu evet, bir sürü İngilizce kitap var. bu bunu sordum. Aslında A, tabii, tabii, tabii. Mesela bunu nasıl okumak lazım? Yani insanoğlunun serüveninde bu, bu zaman zarfında oradan ya, oraya evrilmeyi şimdi, şimdi bu hakikat dediğimiz kavramla olan ilişkimizle alakalı. Hakikat nedir? Ee, doğru nedir? Anlam nedir? Ee, ile alakalı bir şey. Uzun bir analizi gerektirir. Ee, i̇şte bir tarafıyla disenchantment kavramı ile alakalı evrenin ara şeyde anlamdan arındırılması bir mekanik bir makineye dönüştürmesi e, ile alakalı. Şimdi siz bir hakikat arayışı olarak bilgiyi tatil ederseniz, böyle bir hakikatin olmadığını, bu e, nesneyle benim ilişkimin ...oradan gelen verilerin zihnimde bir inşa ve bir temsil olduğunu... ...benim her türlü operasyonum açık olduğunu... ...onun kendi bir değeri olmadığını... ...gibi yani... E, bununla alakalı Bursa'da verdiğim bir konferans var. E, neyse ne, nesne olunca... E, ...diye. Orada... E, ...ifade etmiştim bunu yani o klasik... E, ...bu sadece dediğim gibi şuna buna, şu medeneti bu ait değil... ...gerçeklikle olan... Fiziksel gerçeklik, matematiksel gerçeklik, ilahi gerçeklik, soyut gerçeklikten ilahi demene de gerek yok. O tür gerçeklikle olan ilişkin, onlardan hareketle ürettiğin bilgi ve benzeri yapılanla alakalı. Bugün öyle bir yok ki senin. Bugün kapitalist ne oluyor böyle sistemde her türlü nesne kullanım değeriyle ölçülüyor. Yani ne demiştik hatırla. Biz bugün eşyanın hakikatini önemsemiyoruz. O eşya ilişkin bilgimizin hakikatini önemsiyoruz. Çünkü hakikat bize kapalı öyle bir şey de varsaymıyoruz zaten. Erişimimiz yok ona. Öyle varsa bir şey öyle bir şey varsa bile erişimimiz yok. Dolayısıyla biz şu kalemin örnek veriyorum tabii. Hakikatinin derdinde değiliz. Bu bunun bir hakikati var. Bunun bilgisini elde edelim. Bu bilgiye göre de hayatımıza bir düzen verelim. Derdinde değiliz. Bizim bu kalemle ilgili bir bilgimiz var. Bu bilgiyi nasıl elde ediyoruz? Bunun kognitif iletişenleri nelerdir? Çünkü biz bu kalemden gelen verileri zihnimizde inşa ediyoruz. Bunun varlığı şu ya da bu şekilde olabilir ama onu idrak ettiğim biçimi benimle alakalı bunu istediğim operasyonu da yapıyorum zaten. Ekonomik bütün bir evreni iktisadi değere dönüştürdük. Bütün bir evreni ama. Ağacı da sonra efendim çevre sorunları. Yahu sen o edebiyat o. Her şey iktisadi, ekonomik bir değer. İnsanlar da böyle. Yani onun için hani bir örnek vermiştik ki Amerikan Dışişleri Bakanı 500 bin tane çocuğun önümüne neden oldunuz dediğinde kazançlarımız çok iyi ama diyor. Yani o 500 bin çocuk, onun için iktisadi bir değer. Evet. Nicerik sen bir yapı yani. Herhangi bir anlamı yok onlar için. Geri geldiğinde kendi insanı için de yok. Yani yüzlerce insan öldürülüyor herkes de silah var Amerika'da. Kimseye söküyor mu niye silah şirketlerinin? ...silahlarını satması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani o açıdan... E, ...her şeyin... E, ...ekonomik... ...değere dönüştüğü bir dünyada... ...böyle bir hakikat arayışı olmaz. ve Bu hakikati arayan kişi de... ...artık filozof, alim... ...efem arif olmaz. İşte nedir üniversitede... E, ...laboratuvarda çalışan... ...onun... E, ...kullanımına ilişkin bilgi üreten... E, ...devlet memuruna dönüşür işte. Bizim gibi. Estağfurullah. Ee, Estağfurullah diyorsun. Öyle yani. Estağfurullah. Evet. Ya, hocam e, bir programın daha sonuna geldik. Peki. İyi akşamlar ee, diliyorum. Eyvallah. Önümüzdeki hafta Timur. Timur'dan e, üzerinde biraz konuşalım. Evet. Döneminde ne oldu diye soracağız. Yeni sorularla beraber hayırlı akşamlar diyoruz.